Biz de bira bir isminden diyeceğiz. Tamam. O yüzden ne yapın? Bir e, şey yapayım. E, İzat yapayım ki. E, bu sene e, sekiz meclis e, başlığı adı altında sekiz celse yani düzenleyelim istedik. Çünkü sekiz ayıplı program süremiz var. Malumunuz Mayıs'a kadar. Yani Hazirana kadar Mayıs son. E, nasip olursa her sene bir üst başlık belirlemek istiyoruz. İlk önce düşünceyle başlayalım dedik. Nasıl olursa irfan, mimari, buziki her sene o başlığı değiştirmek Bize de burada yer verilirse olursa. E, düşünceden kastımız da şu. E, aslında e, çok da geniş atmayacağız. E, bir Türk-İslam düşüncesi e, başlığı altında e, hem onun geleneği hem kırılma noktaları hem bugünü Ör, hocamız tabi kendi alanında bugün bir açılış yapacak bize, hem de bize bir arka plan sağlayacak. Ama örneğin hiç İslam felsefesi tarihiyle ilgisi olmayan, meslekten olmayan da düşünürler gelecek. Mesela modern akademi ve entelektüellerimizin durumu, interajansiyanın durumu. Bunu tartışacağız. Yani genel anlamda ama bu perspektiften bakacağız. Yani Türk-İslam düşüncesi bağlamında bakacağız, ne durumdayız, İslami ne haldeyiz diye. İslam-Türk düşüncesi, eyvallah hocam bu konuda hassasınız. Ee, hep bu bağlamda bakmaya çalışacağız. Ee, yani tahmin ediyorsunuz niyetimizin e, ne olduğunu. Niye bu bağlamda bakıyoruz? Yani böyle bir serazat bir düşünce başlığı değil bu aslında. Bu yorum etninde de söylemiştim. Ee, i̇lk e, celseyi de hocam lütfetti. E, onunla yapmış olacağız. Nasıl bir usul gözeteceğiz? Ben deniz hocama sorular e, soracağım. E, zaten o bir, e, kendine ait bir tebliği vardır zaten. Ben araya girerek onu bozmaya, çalışacağım. bozmaya çalışacağım bunu, tebliğ'i bozmaya çalışacağım. Ee, çok önemli olmadıkça söz kesip soru yöneltmeyelim. Bittikten sonra not ederseniz çok daha hayırlı olur. Bittikten sonra e, size söz hakkı vereceğiz. Çünkü bu bir sadece bir tebliğ değil, hakikaten bir meclis olsun istiyoruz. Yani bir oturum olsun ve katılanlar da Efendim, zaten bize ait olan edep, irifan, izan dairesinde sorularını sorsunlar, konuşsunlar, fikrimi de söylesinler. Fikir söylemeyi pek hoş karşılamıyoruz, benleriz karşılamıyorum. E, ama yok ben ehilim, ben söyleyeyim fikrimi, biraz da beni dinleyin derseniz, karşı çıkmayız, bir süre dinleriz. Ama çıkışı da var bunun, çıkışı var. Şimdiden teşekkür ediyorum, hoş geldiniz, ayağınıza sağlık. Hocam hoş geldiniz. Öncelikle e, bu havada ve bu saatte burayı teşrif eden arkadaşlar teşekkür ediyorum. Gerçekten bunlar özverili şeylerdir. E, konuşacağımız konu e, çok da insanı rahat ettirecek bir konu değil. Belki kafamız karışacak. Belki sorularımız artacak. Buna talip olmak e, bence bir tevazu bırakıp bir özveridir. Bunun için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Evet. Safarlar getirdim. Tabii Gökdemir İhsan'a da teşekkür ediyorum. Benim evet. adım İhsan, onun sayesinde İhsan. Ben iki İhsan'eyim. Bakalım ortaya çıkacak. Hocam aslında ben de adım İhsan. Bu değil. O müştihar olduğu için öyle kullanıyorum. Öyle miydi? Asıl ismi, güzel ismim İhsan'da. Nezmi'de ismi. İhsan. Yani ben sizi Gökdemir diyorum? O yani. müştihar isim hocam. Demek evet, o kadar yakışmış ki size. Tabii tabii. Öyle, öyle kaldı. <gülüyor> ama o da güzel bir isim ama yani Gökdemir. Eyvallah. Eyvallah. Eyvallah. Evet. Evet. Hocam daha önceki sizin e, sohbetlerinize baktım bilhassa. Kitaplarda siz zaten kendi formatınızda e, a, anlatıyorsunuz, yarıyorsunuz. O yüzden sohbetlere bakıyorum. Ne kızdırıyor sizi? Nasıl yanlış sorular soruluyor? <gülüyor> Hocam nasıl kızdırıyor? <gülüyor> Hocam <daha gülüyor> nasıl <kızıyor, bir> enerjiye <gülüyor> kızdırıyor? <gülüyor> o özellikle onları bulayım dedim Bu ee, bilhassa şey e, diye çok çarpıcıydı tabii ki. Eee Türk felsefesi e, çalışmaları durdurulsun mu başlığı. Evet, evet. Bir makaleniz vardı. İktibarda evet. yayınlanmıştı. İktibarda yayınlandı sonra kitaplarda, kitaplarda da oluyor. Ee, orada çok aslında radikal bir şey söylüyorsunuz. Neredeyse evet bu durdurulsun bu iş böyle olmayacak diyorsunuz. Evet. böyle olmayacak. Yani bugün okutla. şöyle başlayalım istersen bu güzel bir soru hakikaten damardan yakalamışsın. Teşekkür ederim. Şimdi belki sizin yaptığınız konuşmanın üst başlığı da bir temellendirme olur. Şimdi bizim en önemli sorunlarımızdan bir tanesi olgun olayları düşünürken şuan mantığıyla hareket etmemiz belli bir modelleme yapmamamız. Çok malumat tarafı güçlü olan uzmanlarımız var, hocalarımız var gerçekten. Hakikaten dinlediğiniz zaman sizi hayrete düşünüyorum ya neler biliyor diyebileceğiniz hakiki anlamıyla fakat bir model, bir şama, bir diagramatik bir düşünce yok. Şey, bu, bu sadece güncel meseleleri değil, tarihsel konuları ele alırken de e, ne bu, hangi modele göre ele alıyor? Size başlıyor mesela İslam entelektüel felsefesinin, işte Meşşal'ın, İrfan'ın kuruluşu, işte aktörleri yazdığı eserler, coğrafyası döktürüyor da eğer yani modla Google'da bulacağımız bilgileri e, günümüzde alt hafta dizmek ya da yan yana dizmek bence entelektiv bir faaliyet değil artık. Yani bu entelektiv faaliyet en düşük seviyesi de malumattır. Ben size bugün burada e, zanaatimi de konuşturarak e, sabaha kadar hiç kesintisiz, bak mübarek benim kaynağımdan bir bunu yaparım var lansız. İsim. Şalış ismi, eser ismi, içerikleri sayalım. Peki çıktıktan sonra ne kalır geriye? Hiçbir şey Ne kadar çok şey biliyor bu adam? Budur. Modelleme yapmamız lazım. Usul meselesi mi? Bir e, usul tabii. Yani e, hem kronijik modelleme yapmamız lazım, hem içeri ilişki modelleme yapmamız lazım. Modellere ve Mutlaklaştırıldığında tehlikedirler, Tehlikelidirler çünkü konunun bazı taraflarını kaçırırlar. Projeksiyon gibidir modellemeler. Projeksiyonunuz ne kadar güçlüyse o kadar aydınlatırsınız olgu olayları. Görürsünüz. Paranlık düşünün diyelim. Hem projeksiyonu tuttunuz. Orası aydınlanır orayı görürsünüz. Modeller böyledir. şemalar, teorik perspektifler böyledir. Siz tarihe bakıyorsunuz. İşte İslam düşüncesi olabilir, bu bilim olabilir, olabilir. Model kurmamız lazım. Biz bu sene aslında çok da denk geldi. Bu sene benim bir faaliyet başladık. 2006'tan itibaren bizim İstanbul Medeniyet Üniversitesi Felsefe Bölümü'nde öğretim yosu olan Halil İbrahim Üçer e, genç meslektaşım, editör, editörlüğünü yapıyor. İslam Düşünce Atlası diye bir şey hazırlıyoruz. İki cilt. Bu aynı zamanda internet ortamında kullanılacak, aktif olarak derslere faydalanmak için bu e, ilk defa yapılacak yapılan bir şey. Burada şunu hesapladık. Biz şimdiye kadar bütün e, İslam tarihine, o tarihin hangi alanı olmuşsunuz, hep oryantalistlerin çizdiği tasniflerden, sınıflamanlardan bakmışız. İlk defa biz bunu değiştirdik. E, ve İslam medeniyetini entelektüel tarihinde dörde böldük. E, bu sene bunu konuşacağım. İşte bu çeşitli anıbın gittiğimde de çünkü bunu yerleştirmemiz lazım. Nasıl bir tasnif? Tabii tabii. E, Hazreti Peygamber'in nübüvvetinden 610'dan başlayıp 1037'i Nisina'nın ölüme kadar ki inşa dönemi olarak görüyoruz. Klasik dönem olarak isimlendiriyoruz bu dönemi. Her açıdan ve bunun gerekçeleri var. Tüm sınıflandırmadan itibariyle şükürler. Belirli ülkelere göre yapılır. Değiştirilebilirler. Alt tasdikler mümkün. Nisina'nın ölümünden 1600'e kadar olan döneme yenilenme dönemi ee, i̇nşa döneminin merkez şehri Bağdat. Minnene döneminin merkez şehri Merk. Bu şimdiye kadar dikkat edilen bir şey değil. Türkistan perspektifinden biraz bakacağız. Üçüncü dönem ise 1600-1800-200 yıllık dönem. Muhasebe dönemi. Bu 200 yıllık kendi içinde de iki alt başlığı var. Ee, 1600 1700 e, bunalım e, ve tespit, durum tespiti. 1700-1800 ise tenkit ve teklif dönemi. 1800den günümüze ise arayışlar. Arayış değil, arayışlar. Çünkü çok çizgi arayışlar var. E, muhasebe döneminin merkez şehri İstanbul. E, arayışlar döneminin merkez şehirleri ise İstanbul, Kahire, Tahran, Hint üst kıtası ve diğer e, merkezler. Bu çerçevede olaya bakıp e, her bir dönemin kendine has özelliklerini e, getirdiklerini, inşa ettiklerini, ürettiklerini e, sınıflandırıyoruz. Delirme havzalar, şehirleri delillerini e, önemli dönüşüm noktalarını yapıyorlar. Bu çerçeveden gittiğimizden e, şuna inanıyorum. Hem İslam medeniyetinin, İslam kültürünün holistik, bütüncü bir Resmi çekmeniz olacak. Hem de bu bütüncül resmi içerisinde çok büyük bir yekün tutan e, Türk dönemini politik anlamda yani Türk dönemini büyük Selçuklu, Osmanlı dönemini e, buna tabi bağ birileri kutabilirsiniz aşağıda e, dönemini daha itibar etkilecek bir perspektif, bir bakış açısı gelişecektir düşünüyorum. O çerçevede e, baktığımız zaman elimizde bir model olacak. İlk defa bize, <gülüyor> bize has. Ha, bu çok duygusal bir şey değil. Yani bunu biz böyle istedik böyle olduğu anlamında değil. Yani bunun temellendirmesini yapacağız. Metinde göreceksiniz. Temellendiği gerekçeler olacak. Niye böyle bir tasdif yaptık? E, burada bunu konuşabiliriz. E, yani, illa mantıklısı. yerli olsun diye yapmadınız. O Öyle bir derdiz. Yani şimdi şu Önemli olan burada kendi hikayemizi yazmak. Hep onu söylüyorum. Biz başkaları yazdığı hikayeden kendimize rol bulmaya çalışıyoruz. Bu doğru değil. Biz kendi hikayemizi yazmalıyız. Bu hikaye ne kadar zayıf olursa olsun, başlamalıyız. İleride daha sofistike hale gelir. Buna ben aynı örneği veriyorum ve hemşirenin bu temelin örneğini veriyorum. Hani. Bunu geçenle anlattım yani temel istihbarat teşkilatına girmiş eğitim görmüş sıkı bir eğitim. Sonra intihar etmişler. İntihar şu tavşanı ormana salıyorlar en kısa zamanda bulup getirmek işte arazi okumak çiftlik okumak ve tabii ki hayatta kalmak. Almanlar gitmiş, işte üç günde gelmişler, Fransızlar işte beş günde, İngilizler şunlar falan temel gidiş gidiş bir hafta iki hafta yok. İki hafta sonra gelmiş, yanında zürafa alır. Millet demiş ki, ya temel, geç kelimini alındık da, zürafa ne oluyor. Deyince zürafa, vallahi ben tavşanım, vallahi ben tavşanım. <gülüyor> zürafa iki hafta boyunca işkenceden geçirip tavşan olmayı ikna etmiş. Şimdi biz tanisel olarak, zihni olarak işkenceden geçirip, tavşanlığa ikna edilmiştir. Zürafa da ikna edilmiş milletiz. ki biz bir aslan parçasıydık. Tarih bizsiz yazılmaz. Yani burada ben, beni tanıyanlar bile Ben ofluyum. Direkt Allah'a bağlayayım. Benim öyle bir etnik derdim olmaz. Ee, orada bir şeyi bekşirmem. Tarihsel, haliselerden bahsediyorum. Yani ben etnik olarak Türk müyüm, onu da bilmiyorum. Benim derdim diyorum. Mesela kültürdür. Mensubiyetler, mensubiyetler kültürle alakalı bir şeydir. i̇bn Haldun'un ta 1400'lerde dediği gibi, etnik aidiyetler yapaydır. Bunu kadime de söylüyor. Irk yapay bir kavramdır bizim işimiz olmaz yani dini açıdan değil tarihsel tecrübemiz de bunu mu serttiydi arkadaşlar boşuna kendinizi zorlamayın Türkiye'de hiç tutmaz ama benim siyasi aidiyetim bakın ama ki bunda ilgili tabi ben bunda ilgili yazı yazdım bizim tarihimizde aidiyetin merkezinde siyasi aidiyet vardı dilde dinde ikincil bir kimse kusura bakmasın böyle tarihsel tecrübe okuyoruz yani örnek gösteriyorum bu açıdan bakıyorum bunu daha iyi yakalayabiliriz diye düşünüyorum böyle yaparak. Yoksa varı yok, yoku var göstermek ahlaki olada bile ilmi bir şey de değil. Elbette sır genli diye anlamında değil. Ama biz tarihsel tecrübe baktığımız zaman bunun henüz hikayesini yazmadık. Bizim bu tarihsel tecrübe hikayesine yazmamız lazım. Bu olumsuz da bir sonuç verebilir, da söyleyeyim. Yani burada şanlısı bir biçimde övgü sövgüyle iş yapmayacağız. Bilgiyle. Bütün araştırmanın sonucunda şu çıkabilir. Başarısız bir tarihsel tecrübemiz var. Şu konuda. Olabilir. En azından bunun sebeplerini tespit etmiş oluruz. Ve bunu tahsil ederiz. Tekrar yola çıkarız. Yani kendimizi kandıracak hani şu anda bilimsel çalışmaları bilgisayarda modelleme yaparken o modeli verecek şekilde oynuyorlar bilimsel verilerle. Çoğu %90'ı sahtedir. Emin olun. Çünkü işin içindeyiz. Akademiyiz. He. Modelleri verileri modellere göre ayarlıyorlar. Modeli veriye göre değil. Anlatabiliyor muyum? Yani bir pantolon dikiyorlar, kişileri giydirmeye çalışıyorlar. Eğer uzunsa bacağını kesiyorlar, pantolonu uzatmıyorlar. Anlatabiliyor muyum? Kısaysa adamın boyunu uzatmaya çalışıyorlar, çekiyorlar kemiklerini kırıyorlar. Böyle yapılıyor şu anda bilimsel araştırmaların çoğu, emin olun. Bunu yapmamak lazım. Bir metaforumuz var hocam, tam bununla hmm. ilgili. Başkasının holdingine bakarak kendi bakkal dükkanımızı küçümsememek lazım, bakkal olmamak lazım. Küçükse olsa, olsa bize aittir, bizimle hemhalde. Onu büyütmenin yollarına bakabiliriz. Ee, yani bayilik kolaydır. Ay, ben yanlış şunu söyleyeceğim, ki, şu bu metafordaki kadar vahim bir durumumuz. Yani bir holding ve bakkal dükkanı gibi, onu da ekleyeyim yani. Yani şöyle, idealize idealizasyonlar gerçekliği bazen, kaç adı yani şuna benzer, matematiksel idealizasyonlar fiziğe uygulandıkları kesinliklerden kesinlikle kaybederler. Tabii düşünce biraz idealizasyondur. Elbette bu kadar vahim değil. durum. Bir kere buradayız. Ayaklayıp konuşuyoruz. Demek ki hala nefes alıp veriyoruz. Sıkıntı yok da. Yalnız şu da var tabi. Geçmişe nispetle kendi hikayemizi kendi hikayemizi yaşamamızı sorgulamamız lazım. Mesela çağdaş Türk düşüncesi var mı? Var. Ama bu düşüncenin Konularına baktığımız zaman, e, tekliflerine baktığımız zaman e, sıkıntılı olduğundan kabul etmeniz gerekiyor. E, Hemen Şöyle. bir, bir, bir örnek, örnek vereyim. Nereye uzak eder, nereden başlatıyorsunuz, nasıl örnekler var diye. Çünkü muhtemelen, ben bir sözünüzü fazla kesiyorum ama şöyle, burada herhalde meslekten felsefeci olan az kişi var değil mi? Var mı? Felsefe okuyan, az evet, var hatta böyle olsa bile bu müfredatınız malum olur. Evet. Yani ne, ne kadar, kadar biz İslam Türk düşüncesiyle Ya yani bakın bizim biz, durumumuz şu an. Bizim durumumuz şöyle. Bizim durumumuz şöyle bakın. Avrupa'da yapılan bir olimpiyat yarışmalarında bilimle alakalı olimpiyat yarışmalarında bu da benim Ödülü verdiğim halde her e, ortaokul öğrencisine e, dünya haritasının çizmesi isteniyor. Her çocuk kendi geldiği ki mensup olduğu ülkeden başlıyor. Çizmiyor. Fransız öğrenci Fransa'dan başlıyor. İngiliz öğrenci İngiltere'den başlıyor. Sadece Türk öğrenci Avrupa'dan başlıyor. Benim bütün iddiam derdim şu hangi dini düşüncede de biz e, Türkiye'den başlamıyoruz. Ya sudan Arabistan'dan başlıyoruz ya İran'dan ya Mısır'dan ya Pakistan'dan. E, felsefi düşüncede de başlamıyoruz. Benim dediğim şu haritamızı Türkiye'den başlayarak çizmemiz lazım. Bu kadar basit. Eğer sen Türkiye'deki felsefi düşüncenin Ah, evet, haritasını çizdiğinde merkezde Türkiye varsa e, bu o zaman yerli ve e, bize ait bir bakkal dükkanıdır değilse değildir. Yani ele aldığımız sorunları, yani çağdaş felsefenin ele aldığı sorunları Türkiye'de aşağıya koyalım şöyle. Şimdi bakınız, basit bir örnek e, biraz <gülüyor> ağır olacak ama Türkiye'de yurt dışına gönderdiğimiz felsefe öğrencileri doktorunu bitirip geldikten sonra ne yapıyorlar? Hepsi kim de doktora yapmış, sonra bu dükkanı açıyor burada. Mesele bu ya. <gülüyor> <gülüyor> e, Dispütörler oluyor. Dispütörler oluyorlar tabii yani. Murettin Topçuk önemli bir insan şüphesiz Türk kültür tarihi için ama bu e, da doktora yaptığı için bir rönderdeki. Efendim, e, Tarık Yettin Mengişoğlu, Nikola Ertmanlı yapçı, Nikola Ertmancı. Yani çok ilginçtir. Doktora kocasının ötesinde ve dışında ve ona karşı düşünen bir şeyimiz yok. Bunu ben söylemiyorum ki, Macit Gökbek söylüyor çok ağır bir ifade kullanılıyor. Yurt dışına gönderdiğimiz öğrencilerin doktoruna bitirdiği zaman ne yaptılar? Çok ağır burada söylenemez, edebi müsait. Bu kadar ağır konuşuyorum. Yani, o açıdan e, verilere bakmak lazım. Yoksa çağdaş Türk düşüncesi şöyledir, böyledir demek e, gaz vermek doğru değil. Verilere baktığımız zaman durum ortada. Ya, dini düşünceye, mesela benim yine sık verdiğim böyle evin düşüncesini tartışıyoruz. Değil mi? Özellikle muhabisken milliyetçi kesim. Anlaştığına, Canlı konusunda klasik İslam medeniyetinin birikimi üzerinden giden kaç kişi var? Yok. Ya Katolik Kilisesinin e, çıkarttığı e, kitapçıklardan, ya Protestan Kiliselerinin evrim kritiği yapan e, onların derdi çünkü İslam teolojisi özellikle Thomas Aquinas'tan sonra formu merkeze aldığı için suret anlayışını ve formda sabit olduğu için türler arası değişkenlik mümkün değil. Benim öyle bir derdim yok ya, kenamcı gelenekte form diye bir şey yok. Yani. Essence yok, öz yok yani. E şimdi ben niye Katolik Kilisesi'nin derdiyle dertleneyim? Onun için yine cümlemde öyle dedim. Çağdaş Türk düşüncesi, başkalarının soru ve yanıtlarının kavgasıdır. Öyle yapıyoruz. Cemil Melih Üçsat da şey diyor merhaba, e, efendisinin ilaçlarını çalan uşak. Ya da başkasının dosyası dosyasıyla tedavi olmaya giden hasta. Tamam tabii, tabii. Yani çalışmıyoruz da. Yani bizim derdimiz var mı? Var. Sorun var mı? Var. Kimse bunu inkar etmiyor. Ama bu sorunu, yani ben hastayım. Tamam. Gayet doğal. Zaten gideceğim doktora. Kan tahliye, idrar tahliye, şu tahliye, tamam, bu tahliye ortaya bir şey çıkacak. Ona göre beni tedavi ederek ilaç verecek. Biz gidiyoruz diyoruz ki daha önce gelmiş bir hastanın dosyasına göre bana ilaç verir misiniz? Beni tedavi eder misiniz? dediğimiz bu. Yani benim, e, bu çok mu zor bir şey canım. Yani oturup çalışalım. E, nedir sıkıntımız? Nerede tıkandı? Yani şunu yapmıyorum. E, atlas'ı göreceksiniz çıktığı zaman ben genelde dört yazı yazdım orada. Matematik bilimler. İslam medyada matematik bilimleri bu modelle böyle inceledim. Orada göreceksiniz yani muhasebe döneminde niye tıkandı? E, bu tıkanmanın iç şartları, politik şartları, ekonomik şartları e, bizatihi o felsefenin, bilimin teorik lisanından kaynaklanan sıkıntılar, hakikat arayışındaki tıkanışlar bunlar olmadı değil, oldu. Ama ben bunları tespit ederim, analizini yaparım, tahminini yaparım ona göre bir çerçeveyi değiştirdim. Yine e, aynı... Size şey soruya var. bağlayayım. Daha birinci sorunuza cevap A, vermedim. O, Şimdi önce bir giriş yaptım. Şimdi birinci sorudaki sor sorun da buradan kaynaklanıyor. Tipik örnekler var. yaşanan örnekler, benim yaşadığım örnekler adam gazeteye soru gönderiyor. Fıkıh köşesine. Diyor ki, kaç saat, sabah kadar vaktimiz var değil mi? Var var ee, Diyor ki, sayın hocam diyor, pazardan aldığım etin kaynağını soruşturman gerekir mi, gerekir mi? Gerekmez mi? Cevap. Gerekmez çünkü Ebu Suud Efendi dedi ki, bak ben bunu sık sık veriyorum arkadaşlar. Çünkü yaşadım ben bunu ve şok oldum. Ya Ebu Suud'un pazarıyla, bugünkü pazar aynı mı? Ebu Suud, bir gerçeklik içinde yaşıyordum, resmini çektim, onun yorumunu yaptı. Senin gerçekliğin değişmiş, yorumunu muhafaza ediyorsun. Fıkıhta bunu yapmıyor Her bilimde bunu yapıyoruz. Dolayısıyla din dili, kullandığımız çeşitli alanın din dilerin ait olduğu resimler 100 yıllık, 200 yıllık, 500 yıllık, 600 yıllık. Felsefede de böyle. Sen bugün... Harizmi cebirleri kullanmıyorsun. Ömer ayağın cebirleri kullanmıyorsun. Tursi asomisi kullanmıyorsun. Kemalettir optini kullanmıyorsun. Ama tutuyorsun o dönemdeki kognitif psikolojinin e, şeyini dilini kullanıyorsun. Bunu, e, bunu kullanıyor, kullanıyor muyuz hocam? Ben siz da bakıyorum da bunu kullanan da akademide bazen bir tez yazıyordur. Kim kullanıyor? Şey, Bakın onu öyle demeyin. Kullanıyoruz. Bak Örnek vereyim size. Ramazanlarda hocalarımızın yaptığı konuşmaların %90, nefis oruç ilişkisiyle ilgili yaptığı konuşmaların %90'ı İbn Sina'nın bilişsel psikolojiye dair konuşmalardır. var. İbn Sina'nın bilişsel psikolojisi mi kaldı ya? Yani onu tarihsel yani. olarak biliriz. O çok önemli bir çabretik olarak kullanıyoruz diyor. Yani. Tabii tabii. Hayır hayır. Bilinci kimse inan Bilin... eder. Yani, de şey yani. olsak zaten kullanmayız. Bakın ben çok muhtelem hocanın e, ismini da Teoman Cevad ile eee beraber Beyazıt Devlet Camii'nin Çelebi devlet Cami, devlet Cami diyorum camine e, birlikte Cuma'ya gittik. Hocamlar birlikte. Devlet kütüphanesi olacak. Devlet kütüphanesi. Kütüphanesi. Ömrümüz o kütüphane geçtiği için. Hocamlar birlikte camiye gittik. Şimdi hoca efendi şöyle başladı arkadaşlar hutbeye. Üniversite gençleri bana bir soru sordu. Öldükten sonra bedeni dirilmeye nasıl mümkündür? Ben onun için cevaplandıracağım. Bildiğiniz gibi muhtemem cemaat, Mütçü. madde 4 unsurdan mürekkeptir. Hava, ateş, su diye başladı. Mübarek adam. Bir kere bu İslami değil. Empodeks'ten mi geliyor? Empodeks'ten biri var. Ve buradan hareket ederek Tevam Hanım Bey bana baktı. dedi hocam hiç aldırma. <gülüyor> yani bunu aldırırsak camiyi terk ettiririz. Ondan sonra Aris tutelesi dört meden, meden Maddi neden, Suriye neden, Gâin neden, Gâin neden. Kullanıyor bak. Şimdi bu hoca efendi yani ve çok merkezi bir camide üniversite öğrencilerinin geldiği bir camide konuşuyor. Artır mısınız? Şimdi zaten alimi yenilen aydınlar niye aldı? Bakın ben yine örneklerden gideyim. Rahmetli Necip Fazıl Üstad'ın çok yakından biri olan, onun avukatını da yapmış. Bir abimizle tanıştım, Muhammed Ağabey. Yaştırca da, insanları büyük. Biz de o zaman nispeten daha genciz. Dedim ki abi Necip Fazıl'a ne buldunuz? Necip Fazıl büyük bir şahit. Yani, büyük bir hikayeci, işte Efendi e, Nazar. Üstük sahibi bir insanın kere. Ama entelektüel kapasitesi, felsefi açılar, teknik açılar zayıf. Ne buldunuz dedim. Bana öyle bir cevap verdi ki, dedim ki tamam. Biz dedim Kayseri'den Kayseri'den geldik, evlilerden. Ee, orada evi eğitimi gördük, hoca efendilerimizden. Geldik aynı hoca efendiler bulduk. Ama dünyaya bir şey söylemiyorlar. Ne anlıyorlar dünyayı, ne de bunu dünyayı karşılanıp bulunan müzakereci bir dilleri yok. Ama baktık ki beyaz bir Türk. Çıkmış İslam diyor, onları eleştiriyor ve onların dilini biliyor. Bize muazzam bir psikolojik entelektüel güç oldu. Kesinlikle doğru arkadaşlar. Onun için rahmetli Necip Fazıl, Cemil Menü, Topçu bunların değerini şimdi küçümsüyor gençler. Eleştirmek başka bir şeydir. Elbette fikrini eleştireceğiz. Çoğaltacağız onları. Eleştiri çoğaltmayı gerektirir. Tenkit ee, daha doğruya, daha güzele, daha iyiye gidiş içindir. Ama onların sosyolojik fonksiyonlarını belli bir dönem dondurduğu küçümsemek hiç doğru değil. Onlar düşünceyi taşıdılar ve bunun sonuçunu yaptılar. Çok önemli bir şey bu. Dolayısıyla benim burada demek istediğim şu. Yani tipik örnekler, şimdi siz aileniz, diyelim ki 1960'da Almanya'ya gidiyor. Siz daha doğmamışsınız, yeni evlenmiş, bir çift oldunuz şu an babanızın. Ne, Diyarbakır'da olsanız, Diyarbakır'da fotoğrafını alıyorlar. Memleket değil mi? Siz doğuyorsunuz, büyüyorsunuz, size Diyarbakır'ı anlatırken o resmi gösteriyorlar. Diyarbakır şöyle, Diyarbakır böyle. Siz 2000'de Diyarbakır'a gidiyorsunuz. Fotoğrafa bakarak Diyarbakır'ı tanıyabilir misiniz arkadaşlar? Mümkün mü bu ya? Ve o fotoğrafa göre inşa ettiğiniz soyut Diyarbakır resmiyle o çakışıyor mı? Bizim düşüncemiz biraz böyle her konuda. 500 yıl önce çekilmiş, 400 yıl çekilmiş resimler var. Bunlar için yapılmış yorumlar var. Bu resimlerin kullanmamız gerektiğini biliyoruz. Çünkü psikoloji değişmiş, kozmoloji değişmiş, astronomi değişmiş, matematik değişmiş, cebir değişmiş, hesap değişmiş. Nasıl optik değil, her şey, her şey değişmiş ama onun üzerine yapılmış yorumları muhafaza ediyoruz. E böyle bir düşünce olabilir mi? Bu çoğalır mı? Çoğalmaz. Çoğaltamıyoruz zaten. Dört çinler inanca dönüştürdük. Bunlar hiçbir inanç değil. İslam tıbbı diyoruz. Onun için bakın, bu da bize rahatlı İslam matematiği. İslam tıbbı kutsal. İşte Değiştir hadi de bakayım. Ne İslam tıbbı ya? Tıptıp da Müslümanların yaptığı da bu zamansan beşeri bir şey. Kenarlılar kadar olamıyoruz bunu anlamak için. Hangi dönemdeki? Şimdi öyle konuşuyoruz ki İslam matematiği hangi dönemde? Hangi yüzü? Hangi coğrafyada? Bir sürü farklı bir matematik var. İslam böyle lineer bir şeydi ki tek bir matematik yok ki bu. Ee, İslam tıbbi dediğinde kutsallaştırıyoruz. Şimdi İbn Sina tıbbını uygulayan merkez kurulu İran'da. Baba İbn Sina tıbbi bir adam öldürdü. <gülüyor> yani bugün sen e, Zehravi'nin e, Taslim Fimer Aciz Ahmet Yerif adlı e, cerrahi kitabını mı kullanıyorsun? Bir kere anestezi yok ya. Cerrahlar klasik dönemde seyyahtır arkadaşlar. Bir şehirde fazla duramazlar. Çünkü ameliyatların %95 ölümle sonuçlandığı için evet. öldürüyorlarlar bunu. Evet. Seyyahtırlar. Yani. Onun için cerrahlık bir ilim kabul edilmez. Bir meslektir. Berberlik gibi. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Niye? E, anestezi yok. Mikrocerrahi yok. Ameliyatların başarısı Anestezi ve mükle cerrahiden sonra da bütün dünyada böyledir. Sadece bizde değil, kolay mı ameliyatı. Anladın mı? Yani şimdi siz tutuk ne yapacaksınız? Efendim bu İslam cerrahisi bunu bunlar şey muhafız edeceğiz. Değer misiniz? Demezsiniz. Önce siz karşı çıkarttınız. Öldürürsünüz çünkü. E, bunun soyut düşünce içinde, ha hiç mi gelenekte bugün aktarılacak, aktarılacak hiçbir şey yok, elbette var. Şemalarımız, metafizik münazalarımız, her şeyden önce gayretimiz, o insanların gayreti nasıl sorunlarla yüzleşmişler? Bu sorunları çözmek için ne tür kavramlar geliştirmişler? Ne tür yöntemler geliştirmişler, Ne tür önermeler konmuşlar? Ne tür bir ara girmişler? Bu tecrübe e, nedir o? Faydalanabileceğimiz son derece önemlidir, önemli bir alandır. Hocam peki diyorsunuz ki bu tarihi tecrübeler haberdar olmak var ya da bunlar evet. efendim e, hem hal olmak var. Biz henüz haberdarlık durumunda bile değiliz. Bir de sizin o, bir de, biraz de, önce de. sormak istediğim başlık. Siz zaten oraya geçtiniz. Bu tecrübeyle, arkadaşlar tecrübeyle nasıl bir e, ilişkimiz olacak? Bu mirasla nasıl bir ilişki kuracağız? Değiliz, kesinlikle. Çok doğrusu. Biz tarihsel anlamda da, malumat olarak da farkındadayız. Hı. Yani ilk de, e, herhangi bir mecliste seviyesi meslekten İslam felsefesi çalışmamış e, da dair. Buna e, akademide de başımıza gelmiştim. Bir yerde konuşulduğunda İslam Türk düşüncesi, o, o öyle o, öyle bir şey mi bu ne yani, yani ama hani, ama kız, kız, yok, onlara, onlara kızmayın bizim e, muhasebeci kesin gelecek yani Ayrıbana mı? Eşim işte, Ayrıbana söylüyor ya. yani şimdi iyi kaç çocuklar burada ne yapacaklar öyle bir kere bir milletin kültür uzmanlarına bırakılmaz kültür kılcal damarlarını da silmesi lazım yani şu anda bildiğimiz isimlerin çoğu biz bu işlere başladığımız zaman, 94'te ilk bilim sanatta seyirler verdiğimde orada bile e, büyüklerimiz, şu andaki büyüklerimiz, Ahmet abiler, Mustafa Özel'ler filan bile ne diyorsa seyirlemişler. Çünkü biz de Gazali'den sonra her şey bitti. Ama biz ne diyoruz Gazali ve sonrası İslam'ın İslam yenilenme çağıdır. Niye? Malzemeyi bilmiyoruz. Çalışmıyoruz ki. İsimler, İslam medeniyetinin dahi çıkartılmadı arkadaşlar. Diler yok. Ben Batı'da da ders verdim, çalıştım. Yani diyelim ki siz Batı'daki filozoflar dediğinizde listesi bellidir. Eserleri bellidir. Bunların neredeyse %75-80 yayınlanmıştır. Üzerine ikinci çalışmalar, üçüncü çalışmalar bitmiştir. Dolayısıyla büyük sentetik terkibi çalışmalar da yapılmıştır. Sen diyelim ki 14. yüzyıl Avrupa'da lülcülük. Raymond duyan kaç kişi var? Ama adam bunu kitabını yazmış. Tamam. Biz layıkımızı, Descartes'i bize, Raymond Lülü bilen var mı içimizde? <gülüyor> Benden duymuşsan bilirsin. Çünkü kimsenin haberi yok bu tür şeylerden. Batı için konuşuyorum. Adam bunun kitaplarını da yazmış. 4-5 tane kitap yazmış. Raymond Lull. Bir dönemde çok etkili bir düşünür. Batı'da Descartes layıklığı ondan bahseder. Bu üniversal dil, Matesis Üniversalisi'ydi. Ortaya atan Gazali Şari'ydi o. Gazali mantık kitaplarını tercüme edip Logica Nova diye bir sistem kuruyor. Bundan bilmiyoruz. Yani, Batı ya. Batı'ya etkimizi boş verelim şimdi. Ee, Hadi onu geçelim. Ben tipik bir örnek veriyorum. İsmail Karaman'a bir gün dedi ki ya İhsan'cığım şu Fatih Dönem'in entelektüleri bir kitap yaz. Konuşuyorsun, ediyorsun. Falan. Tamam abi dedim. Haklısın. Yazamadım. Niye? Her şeyi yeniden ya. Yazılan mantık kitabı buluyorum. Yazılan asıl kitap yazıyorum. Ben bu kitapları okuyacağım. Yazmalarından daha iyi çöpdükleri yok. Bu sonlarından şuradan buradan oturup yorum yapacağım. Ooo örme eşeği var mı? Mümkün değil. Biz hala Fatih döneminde yazılan metinlerin tam bir dökümüne sahip değiliz arkadaşlar. Böyle bir medeniyet olur mu ama televizyonlarda dolayısıyla Hindistan medeniyeti ne gazı hepsi gaz aynı meseleyi şeyde bir şeyde karşılar bir hatlat arkadaşım da e, Elhamra'daki bazı taş işçilikleriyle uğraşıyorduk taş oymalar. Evet. bir hassa istifler e, hatlar falan istifler e, Hindistan'da bulduk ne bahçeleriyle şimdi adını hatırlayamıyorum orada çok güzel taş işçilikleri var. Bunların bir şeyi var mı? Modellenmiş bunlar, çizilmiş mi? Ee, Sanat Nispet. Mimari anlamda. S Yok hocam. Mimari, açıdan yine şanslı bakın. Bir şey var. <gülüyor> bu Réoloklu, Fransız bir mimar. 1800'lerin sonunda gidiyor, her tarafı e, geziyor. Bizim o paternleri, e, geometrik desenleri çizmiş. Elimizde o var. Hala onu aşan bir şey bu teknikle koyamadık. 1800'lerin sonunda elle çizmiş. Çalışmıyorsunuz. Çalışmazsanız olmaz. olmaz. Bu işler çalışmakla alakalı. Bir organizasyon işte Kültür, kültürel da bu. Kolektif bir bilme işidir. Bir, iki, bir kişinin yapacağı iş değil. Bilmek, düşünmek kolektiftir arkadaşlar. Üst düşünce bireysel olur. Bir şey, kolektif bir düşünce hareketi yok ki. Türkiye'de herkes evlili alanlara kendi merakıyla ya da akademik kaygılarıyla yöneliyor, orada kılıyor. Şimdi İslam medeniyetinin zaten %40-50-60'ı kayıptır. Şey söyleyeyim size. Kayıptır. Bunun çok tipik en örnekleri var. Diyelim ki Sivas'ta Kutbütürçler yazdığı Nihat İdrak'ın sonuna bakıyorsunuz. Kullandığı kaynakları veriyor. Üç tanesi günümüze gelmiş. Hepsi kayıp. Yok edilmiş. Ya, İslam bir dinletinin günümüze gelen eserleri bile eksik. E, biz bu eksik olan eserlerine dökülmene sahip e, Düşünün yani Kadı Abdülcebbar'ın en muhnisini daha işte bir tane yabancı tesadüfen buldu değil mi? <gülüyor> ki, muhtesini, kelamı metni. E, matematik, astronomi Kimsenin uğraştığı yok zaten doğru sorunlarda. Yani o çıkartılmamış. Bunlar çıkacak. En büyük adamımız İlisina. Eserlerin tam anlamıyla bir edisyon kritiği. Arapça yok. Türkçe tercümesi de yok. Farah abi. Yani bunlar üst isimler. E, Gerilini söylemiyoruz artık. başlamıştı ama hala tamam, tamamlanmadı. Litera bir ara. E, biz litera başladı ama Aristotelesin eserlerini 20. tercübeleri yapılıyor. Onlar eksik, yanlışlar var, eksikler var. Gayet doğal. Miktar kelimesini e, yanlış çeviriyor hoca. Tabi çevir, uzmanlık alan değil ki. Herkes her şeyi bilemez. O büyüklük olarak çevirmesi gereken nicelik olarak çeviriyor. Yani Türkçe'de günlük dilde miktar diyorsun. Halbuki o çok spesifik bir terimdir. Şeyin, e, Süreverden Hikmet'in içlerkeni çeviren arkadaşımız konuyu bilmediği için miktar kavramını yanlış çevirildiğinin dolayı şu süreverdenin madde anlayışını ontolojisini Tamam, Tamamen ortadan kaldırıverdi. Normal, alanı değil. Bu işler kolay değil ki, biri çevirecek, öbürü üzerine çalışacak, falan falan böyle gidecek. E, Aristotelesi, Poetikasanın bilmem kaç şey tercümesi var ya. Yani. Şerlerini saymıyorum. E, bizde daha dur. El Erkan'ı fıttık El Erkan'ı fıttık çevirildi. Bana biri öyle dedi, ben televizyonla çevirmedi, çevirildi. Ne çeviriyorsun? İngilizce'den tercüme oldu. Yani, ben biliyorum bunu çeviren hocayı, çok iyi bir insandım, çalışmandım ama Arapçası yoktu. İngilizce'de Yingilgece masallarını bırakın kafayı, bizden yine Arapçadan tercüme etti. Bakın Osmanlı bizden bu konuda ne biliyor musunuz? Entiliklerini Arapça, buna dini temel metinlerinin tercümeleri var. Onun antlaşma tercümesi dermez, şehri tercümesi. Yani yanlışı bırak. Adam ona katıyor. Yani Cihin İbn Sina El Kanun Fıtlıklarının tercümesi El Kanun on kere aşar. Bakın on kere aşar. Çünkü bütün bir iki bir dikkatli Kendisinden sonra. Yani demek istediğim çok duygusalız, çok böyle, bizi şu tatmin ediyor. İslam bilim tarihi ya da şöyle okuyoruz, kahramanlarımız var bizim, işte Nüfton var, bizim neyselimiz var, Regen var, bizim razimiz var. Ya da önce biz bulduk. Zaman. Tabii biz de var. o başka. Önce biz bulduk, onu biz bulduk. Orayı etki ettik, sıfırı biz icat ettik. Biz... Bunlarla iş olmaz. Bunlar hak seviyesinde işe var. Ya entelektüellerin bunlara ulaşmaz ya. Hocam benim bozulduğum da şurası, şu şey doğru, bu hani Gidişat'la i̇bn Rüşd üzerinden bir etkimiz var, ben de şurası ı, bozuluyorum. Tamam bu etki oldu, sonra orada bir şeyler oldu, Tabii çok sonra, sonra e, işte yaklaştıkça Alman idealizmi gelişti, Kant diye bir adam çıktı, ondan sonra onun e, şürekası, e, ne diyelim nesli devam etti, sonra da hayırlı geldiği birisi çıktı. Bugün mesela bizim e, birçok entelektüelimiz koşuyor. Diyorum ki, ya her metin bizim diyene niye koşuyorsunuz? Bu aradaki boşluğu nasıl dolduruyorsunuz? Hmm, yani İbn-i İbn bizim e, pek de tevarüz etmediğimiz aslında bir e, filozof. Yani şey anlamıyla, şu, kesel anlamıyla. Çok, çok soru çıktı. Azınlık. Çok, ee, Batı, bu ilişkiyi nasıl kuracağız? Şu kısa konuşmada o kadar çok soru var ki. Şimdi bir kere e, Batı'da çok yeni şeyler çıktı. Artı Batı'ya etkimizi bile çok iyi bilmiyoruz. Haydegel dediğin adamın okuduğu metinler ee, nedir bunun adı? Süleyman'da metinleridir. Ondan sonra e, Sadetneşin Hazreti metinleridir. Yol metaforu bile şeyden ne? Gülşidler azalıyor ya. Bunlar kimse çalışmıyor ki. Niye? Çünkü Max Horton çeviriyor bunları. Max Horton kim? Burant Ağabey'ın arkadaşı. Burant Ağabey'in Hüseyin'in hocası. Hüseyin kimin? Haydegel'in. Bütün mesele orada. ya Kültürel faaliyet sabahtan akşama bitmez ki. Esas batıya etki 17. yüzyılda e, İbn-i Eysel üzerindedir. üzerindedir, Bunları da bilmiyoruz. Merak etmeyince bunlar bunları biliyor. E, ve çok da duysunlar burada. Şimdi bakın 17. yüzyılda e, Haybin Yaksan kaç kere basılıyor Avrupa'da? Hiç merak ettiniz mi? 37 kere. 17. yüzyılda. E, Farah abi'nin metinleri 15-16 kez basılıyor. Okunuyor bunlar. E biz bunları biliyor muyuz? Bilmiyoruz. 1700'de ile ilgili e, asruluk faaliyetlerde de Fermat'ın izini bulanıyor adamlar. Bu sabattan akşam bitmez ki. Yani bilimler batıda çok yeni bir şey. Onu söyleyeyim. Hani bana bazen soruyorlar e, bize ne oldu? Bize bir şey olmadı. Orada yeni şeyler oldu. Bunu anlamamız lazım. Çok yeni bir şey var. Evet etkilendiler. Şu bu ayrı bir kuru. Zaten biz de etkilendik canım. Yani Yunan olmasa, Hemanslıktan olmasa, Hint olmazsa, Perk e, nedir o, Sansan'da ne olsa biz sıfırdan mı bu? vahile gelmiyor bu gibi bu bari. Evet. Sıfır sıfırdan bulmadı. Tabii canım. Mezopatörlüğü de var sıfır canım. Yani adam hayatla matematik tarih okumamış konuşuyor. Sıfırsız iş olur mu canım? <gülüyor> yani 60 tabanlı sayısıyla adam olağanüstü işler hazırlamış Sıf sıfırın. Şeyi var, gösterimi var. Hariz mi ne Çok farklı bir şeydi ya yani böyle de düşünce tarihinde bilmem devrim olmaz. Bilmiyoruz biz sebeplerini, Devrim diyoruz kader gibi yani. Sen de Allah bilir der. Binlerce insan çalışıyor. Bakın bir doktora tezi yapıyor arkadaşımız. Newton'da hareket kavramının nicelleştirilmesi. Konu bu. Ya ona gelince yeler, en az Avrupa'da yüz kişi bu işle uğraşıyor. Kolay değil. Bir kavramın ortaya çıkması kolay değil arkadaşlar. Binlerce insan emek veriyor. Ve Nifton'a geldiğin zaman bir dönüşüm oluyor orada. Zaten kendisi bunu söylüyor, ben devlerin omuzundaki cüceyim. Yani bana dev görüyorsun ama altında nice insanlar var. Bu tabir niye çıkmıştır, onu da söyleyeyim. E, devlerin omuzunda cüce, Arapçadan, 1100'den itibaren tercümeler başlayınca, Arapça tercümeleri okuyan Avrupa entelektüelleri bilgi sedefi artışınca olunca, onlar için bu tabir uyduruyor. Bakmasana da o, altında devler var. Devin omuzundaki cücedir o. Bu tabir uyduruluyor ve Nifton bu tabiri kendi dönemi için kullanıyor. Şimdi İblil 3'te gelirsek, İblil 3 önemli bir filozoftur şüphesiz. Ama ne anlamda? Aristotelesi yorumlama anlamında. Öyle yoksa yaratıcı bir filozof falan değil. Sizin şöyle bilinç çıksa içerisinde de sekizse, arkadaşlar boşver kuantum fiziğini, Einstein fiziğini Nifton'a geri dönelim bilmez misiniz? E adam 1198'de vefat etti. Çıkırt diyor ki araştırırsa geri dönelim. E baba İbn-i ne yapacağım? İbn-i ne yapacağım? İslam tarihi tecrübesi ne yapacağım? Bu kadar ahistörü bulur muyum insan? Kimse de ciddiye almıyor tabii. Yoksa bilmiyor değiller. Ben bir yazı yazdım. Çünkü büyük hocalarımız şöyle diyor. Gazda, şey, İbn-i bilinmediği için biz geri kaldık. Ya ben şurada bayılıyorum ha. Bir kişi yüzünden bir medeniyeti çökertiyorlar. Ama öyle Medeniyet için edeyim ben affedersiniz yani bir kişiyle çökebiliyor muydun ya, yok olur mu diye çökebiliyor. Yani ofta hocam odana geçirdiler beni şimdi. Gaz hali geldi. Bu kadar basit mi iş? O zaman çöksün ya o Medeniyet. Ben o de mensubiyet duymam. Hocam bunu evlenme şeyini şeyi de teşhis edemez miyiz? <gülüyor> ee, zaten... E, tarihsel bah, bahsettiğiniz gibi sıçrama ve kişisel etkisiyle şey. yani, sıçrama tabii bu okumanın kendisinin e, masası şey. olduğu ortadır. Ya, yani, masal tabii bir masal. Şey. Gazaharı yendi çöktü. Yani o zaman bir gazaharı da etsin düzeltsin. Böyle bir şey olur mu? Bunun politik organizasyonları var, ticari organizasyonlar var, ekonomik yapıları var, askeri yapıları var. Bir sürü altyapısı var. Bunun öyle Gazaharı istediği kadar uğrasın. Mümkün mü ki? Kaldı ki gazaharını yaptı başka bir şey. Neyse şimdi İbdi bir kere bilim olarak, hani felsefi tarafı, tamam, odanın da ayrılmaz ama çok zayıf. Çok zayıf. Ee, ve irrasyonel bir adam bu konularda. Ben bunu söylemiyorum ben biraz İngilizce okusun, Anadolu İngilizce okusun insanlar ya. Pure Science Man denir İngilizce'de bugün, çağda şimdi 1950'den sonra İngilizce'de Pure Science Man, zamanlı bilim adamı. Niye? Çünkü adam. Mesela Gaziantep diyor ki, güneşin, Değişmediğini, dönüşmediğini nereden biliyorsunuz kardeşim? Bunu ilahi kabul ediyorsunuz. Çok uzak, rasat aletlerimiz yeterli değil. Kesinlikle orada da değişim oluyordur çünkü da maddi bir şey. İbn-i Değişme yoktur. Çünkü Aristoteles diyor ki, ne rasu vermezlerdir. Yani Milattan önce 320 322 ölen bir adam diyor, biz onu kabul edeceğiz. Peki ondan sonra hiç rasat olmadı mı? Hiç rasathane kurulmadı. Şemmasiye, Kaysun, Kaysun dağında kurulan rasathane ne yapacağız? Fergani gelmiş, Habesel Asif gelmiş, bir sürü İslam astronomi gelmiş, Anacuroğulları gelmiş, geçmiş, yapmış, etmiş de. ne yapacağız onları? Ya bu kadar ahistori bir okuma olabilir mi? Bakın yeni bir kitabı çıktı bundan beş sene içerisinde zannediyorum. Meteoroloji, Aristoteles'in Meteoroloji kitabı. Bak kaynak veriyorum ben biliyor musun, Kaynaksız konuşmuyorum, sıkıştığımda eğer kaynak yoksa, ben bir mamuzu nasıl olsa bizden başkası okuyamaz. <gülüyor> ee, şimdi... Meteoroloji kitabı Aristoteles'in iki tercümesi var klasik dönemde. Biri özet, biri geniş. Şimdi İdris de Aristoteles adını taşıyor. Kendi gibi bir adam 800-900 yüzyılda ya. Bu iki kitabı önce diyor ki bir adamdan böyle birbirine çeliştiği kitap olmaz. Başlar bu kitaba diyor, kendisi oturuyor meteoroloji konuları araştırıyor. İdris ikisini tercih etmeye çalışıyor. İdris de Aristoteles'in ya. Böyle bir perspektif bakış açısı olabilir mi? Çok ilasyonel. Ama ne, nasıl yazıyorlar? Rasyonel İslam İslam medeniyetinin e, en büyük rasyonel düşünürüm. Geç oğlum sen. Rasyonel ne demek ya? Şimdi ha, bu İbn Rushd'in değerini düşünmez miyiz onu söyleyeyim. İbn Rushd okumaya bilmiyen bir kültür için profesördür. O da Batı kültürüdür. Bizim İbn Rushd'e ihtiyacımız yok maçta. Yani çok gili kalmış. Yalnız bu neyse muhtini bilen bir adam, ama <gülüyor> üstüne çok iyi iş yapar mı? Ya, gözünü seveyim. Kendisi de yapmıyor zaten. Son çalışmaları gösterdi ki o da neyse muhtini kullanıyor. Üstadını satmış yani bazıları. Ha mantık, çok önemli bir mantıkçı. Metafizik, çok önemli. Ee, tabii ki şu, şunu söyleyeyim, artık bu kültür bitti arkadaşlar. İslam medeniyeti, dediğimiz İslam kültürü, felsefi, ne Bir bütün olarak kullanılamaz. Onun için bu çağda Gazali'ci olmak, İbn-i Arabi'ci olmak, İbn-i olmak, Farabiçi tek başına hiçbir anlam ifade etmez. Bak bunu ben söylüyorum, ömrümün bir şey veren bir Hepsi bizim. İbn-i de bizim, i̇bn Arabi de bizim. Şeyh'in Ekber, Şeyh'in Ekber bunlar ancak e, bu isimleri kullanarak kendi ikna alanına üretmeye çalışan insanların işidir. Gazali, sırf, sırf Gazali okursan Gazali'ci olursun, entelektüel olmalı. Sırf i̇bn Arabi yoksa İbn-i Arabi'ci olursun. Bize bunlar lazım değil. Çünkü niye? Bütün bu isimlerin üzerine dayandığı entelektüel birikim değişti. Sayı anlayışı değişti, aritmeti değişti, cebri değişti, hepsi değişti. astronomi çok değil. Onun için biz bunların hepsinden eşit derece istifade etmesine bilmemiz lazım. Kendi dönemi için değerlendirmemiz ayrı, bugün için değerlendirmemiz ayrı olmasa lazım. İbn-i de i̇şte bizim insanımız. Ali Kuşçu da Kemalettin Faris'te Cemalettin Türkistan'a da bir medenisi isimlerini de söylediğim gibi kulaklarınızı alışsın. Ben bir defa vaylıyorum yani, bildiğimiz isimlerin çoğu da biz kendimiz bulmadık, bize öğrettiler. Batı'ya etkisi olan isimler bunlar. Batı kendi direktör tarihini, ben bir yazarken geriye doğru bunlar öyle çıkarttı çünkü etkisi var, biz de bunları öğrendik. Tamam mı? Yoksa Piyaset-i Cemsel Kersi'yi kim biliyor? Kemal Din Paris'i e kim biliyor? İbn-i Nefis, işte küçük kan dolaşımı dolayısıyla biraz gündeme geldi, değil mi? Şimdi Bahat-ı Karaki. Duyduk mu? Yok. Niye? Çok önemli değil ki, tercüme edilmedi bilemiyorum. Ama git bak İsrail'de Bahat-ı nasıl biliyorlar. Niye? Çünkü İbrahimci'ye tercüme edince için onları bilmiyorlar. <gülüyor> Anladın <gülüyor> mı? Şimdi e, kısaca, yapılacak şey çok basit. İhsan kardeşim, e, geleceğin ilişkin bir projemiz projemizi verilmemiz lazım. Biz ne yapacağız biz? Bizim nasıl bir gelecekte sanıyoruz? Bir şey değil Sonu çözüme gelsek mi hocam yani? Çözüm derken, yani yani projeksiyon, Hı. sizin için bir taslek betolunuz bile aslında ya da modelleme önerisi diye aslında başka bölümde bir çözüm arayışı aslında. E, şu mesele de aslında biraz önce taşıyorsunuz, siz tam soracağım yerleri zaten doğal olarak oraları taşıyorsunuz. Aha, Zaman olmasa neden? Aslında kadim dönemde sizin buyurduğunuz gibi felsefe aslında bütün bu bahsettiğiniz bilimlerin üstünde bir üst bilim. Evet. Ya da bir üst değil aslında ya da bütün bunların üzerine tabii, tabii. E, yapılan Hı. bir faaliyet, aslında felsefe yapılan bir şey. Yine sizin sözlerinizle. Felsefe, Ama, müsaade, şu felsefe bu... kelimesi için çok özür dilerim. Şimdi felsefe şu demektir arkadaşlar. Şimdi şey, felsefe önünden de filosof, filo, sevmek, sofia, hikmet, neyse, saçma sapan böyle. <gülüyor> felsefe, belirli bir tür bilgiyi elde edip ona göre yaşamaktır. Belirli bir tür bilgiyi elde edeceksin, ona göre yaşayacaksın. Nasıl bu, bu klasik? Onun için yavşı bu neokonların babası diyor ki, İbn-i Sinay'la felsefe bitmiştir, Descartes'da, Kant yüze filan değildir. Niye? Çünkü Bora'nın bir hedefi kalmamıştır bu felsefeye. Bu çok önemli bir tespittir Şimdi, Lohus Strauss diyor, ben de sen, ya başlıyor bizim insan hocam söylediğini, geçerli. Lohus Strauss, biliyorsunuz değil mi, kim olduğunu, bu neokon, var ya bu e, kuşların, pardon bu şun, bir e, şey, akıl acısı. Birer bir bilgi elde edeceksin ve ona göre yaşayacaksın. Bu da felsefe ve üst bir kavram. Bekliyorum. Şimdi, Şimdi öyle bir felsefe. Çünkü akademisyen felsefeciyiz. Batı için de bu geçerli. Batı için de bu. Şimdi biz henüz Hı -hı. daha Batı e, güncel bilimler konusunda da zaten bilgimiz yok. Hı -hı. Bizim yani. şu anda bir dünya ismimiz yok. Evet. Bakın nasıl. Yazım öyle, öyle bitirdi. Ee, bunu bizim. Müslümanların şu anda en önemli gücü hayat görüşleridir. Ciddi bir hayat görüşümüz var. Tevhid, adalet ve muhabbet kavramına da üç temel kavram var. Tevhid, adalet ve muhabbet. Fakat bizim bir dünya resmimiz yok. Çünkü bilimlerimiz yok bizim. Biz. Yarınla balak biliyoruz ya. Kimya, fizik, tamam. Öyle dikkat uzmandan bahsetmiyorum. Dünya resmimiz olmadığı için dünya görüşüyle dünya resminin sentezi, dünya tasavvuru verir. Şu anda İslam dünyası bir dünya tasavvuruyor kendini. Yani. Başka bir dünya tasavvur içinde yaşıyoruz. Kolay bir iş değildir. Dünya tasavvuru koyabilmeciğim bilimi kendine öğretme lazım. Fotoğraf makinesi senin olacak yani. Resim çekeceksin. Tık tık tık tık. Sen yani var resmin ama fotoğraf ama 10 piksel çekiyor. Adamın elindeki 500 piksel çekiyor. Şu anda geç iki gün önce paylaştım. 800 trilyon galaksi biliyorduk, kaç ne kadar açıktı? 78 terilyon. Terilyonun bilmem kaç katı? Peki bizim bir bilgimiz var mı konuyla alakalı? Verimiz yok. Yani ne maddenin altına, ne maddenin üstüne. Bu ölçekte bir resmimiz yok. E, üretilen resmi de parça parça alıyoruz. Uzmanlarımız alıyor, kültürümüze silah ediyoruz. Dolayısıyla Müslümanlarımız şu anda ha, tehlikeli görülüyorlar. Niçin? Çok güçlü bir dünya görüşümüz var bizim. Ve bunu tahif edemedim. Edemediler çünkü her zaman söylediğim bir şey var. Tevhid, evet, dini terminoloji, Hz. Adem'den beri var, bilebildiğimiz kadarıyla İbranilerden beri var, ama hep bir akaid ilkesidir. Ne Yahudiler, ne İlistanlar? Tevhidi. Tevhid ilkesini bir metafizik ilke, aklın bir hale dönüştüremeliler. İslam'ın en büyük başarısı budur. Bunu ben yazdım ettim. Bir sonra Haruk Aklı Hoca küreden ya da klasikten basılan felsefe atlasında atlasın tercüme ederken oradaki Alman filozofundan aynı şeyi söylediğini bana okudu, ben Almanca bilmem. Diyor ki, metafiziğe iki büyük katlı vardır tarihte. Birincisi Aristoteles, ikincisi Hz. Muhammed. Niçin? Çünkü Hz. Muhammed'in varlık tasavrulu kadar net bir tasavrur, hiçbir düşünürde yoktur Aristoteles'te bile yoktur. Zaten İslam'ın varlık tasavrulu, teyir olduğu için i̇bn Sina gibi büyük bir metafizikçi ortaya çıkıyor. Gerçekten i̇bn Sina tarih yetiştirmek üç büyük metafizikçiden biridir. Tamam mı? Bunu tevhid sallıyor. Tevhid sapa sallan ayakta. Ee, adalet en azından teorik olarak duruyor. Pratiği yok. Ee, muhabbet, tasavvuf bir şekilde bunu taşıyor. Şimdi, güçlü olduğu için korkuyorlar bizden hala topluyorlar, emin olun. Ama bunu hepsi de iddia ediyorlar. Anamızı anlatıyorlar. Fakat bizim hızla dünya resmi üretmemiz lazım. Bilim yapmamız lazım. Aklı ve bilimi tahkir eden insanlara çok dikkat edeceksiniz. Aklı tahkir etmek e, akil bali olan Müslümanın muhataplığını iptal etmek demek. Cenab-ı Hak bizi muhatap alıyor. Mükellef kılıyor, burası kılıyor. Çünkü akil olmak olur. Birinin Akiliği yoktur. Çocuğun da yoktur. Dolayısıyla mükellef değil mi? hatta çok ağır bir cümle kullandım. şimdi günkü dersi. Biraz bana e ilmeğler geldi hocam. Çok kolay olmadı. Burada da kullanayım. Aklı, bakın yani tenkit eden demiyorum. Tenkit, ne dedim biraz önce? Daha iyi, daha güzeli, daha doğruyu sürmektir. Tenkit. Her tenkit bir tespit gerektirir. Ve her tenkit bir teklifi şakboşa. Var mı senin tespitin? Evet, ondan sonra tenkit yap, ondan sonra bir de teklif verelim. Aklı ve bilimleri tahkir edenler bu milletin erkeklerini Amerika'ya köne, kadınlarını da cariye kılmaya çalışan insanların e, projesidir. Ya ahmaktırlar, ahmaklar şeydir, mazurdur, ona şey değiliz ya da bunu giderek Sen nasıl aklı ihmal edersin, takil edersin? Tahkik imanı ne yapacaksın? Nazarı ne yapacaksın ya? tabi hayatında hiçbir İslam değil. Hiç. Mektim okumazsa, İslam Üniversitesi'ne şöyle konuşursun. Verdiğim örnek. Ne sefi akaydı ya? Akayt bu ya. Akayt nedir? İmanın deneri. Nasıl başlıyor? Akayt bir eşyaya sabit et. Eşyanın gerçeklik vardır. Türkçesi böyle mi? İnsan tarafından bilinebilir. Kırafer Nisot Eskaniye ve insanlar arasında paylaşılabilir. Böyle başlıyor. Akayt mektimi öyle başlar mı? Çünkü evren gerçeklik değilse Tanrı gümelidir. Niye masmuat mehumsa sani de mehumdur. Bilinemezse zaten bizle mükelleftiz. Ne, ne diyor Maturidi? Niye biz Maturidiyiz? Hikayede. Bakti kim bilir? Ne derim? Maturidi. Masnuatı bilmeden saniin idraki eksiktir. Bu Maturidi söyledi tekrar okudum. Ne dediğini anlamadık ama. Muhtemelen yani orada doksa. Hakk'ın yaratımını, masnuat dediği kainat. Kainatın bilgisini bilmeden sani onu yaratorun bilgisi eksiktir. Daha ağırlı söyledim size. Meşhur Giylani, abdülkadir Ab Ab <gülüyor> Giyyi diye bilinen kitabı çevrende ne diyor? Kör bir insanın kemali nakısıdır. Doğuştan kör. Niye? Çünkü Cenab-ı Hakk'ın maslu altında göze iniş bir usulatı bilmeyecek Ya Bu kadar ağır konuşur bana. Yani biz zaten körüz. Beş düğümüzü yönetmişiz. Onun için çok dikkat etmek lazım. Önerilerimiz, tekliflerimiz elbette güncele ibbir vakit ilkesine uygun olmamakla da tarihsel tecrübe imar ederek tamam izlesin. önce bunları okumuyorlar hiçbir İslam eee ben televizyonda izliyorum. Arkadaşım da. da bütün batılıyı okuduklarını anlamıyoruz hocam. Onu da, da, hoca. da görmüyorum bu konuşmalardan. Ya, hocam üretilen fikirlerden hani biz de yabancılar. Başka bir eğitim gördüler. Hepimiz aslında Batı akademisiyiz. Neredeyiz sorunca Türkiye'de. Ama orada da bir okumaları olmadığını düşünüyoruz hocam. Bir kültürü anlamak istiyorsanız bu metafizik çanağına mensubiyetiniz olması lazım. Bir kültür ancak bir metafizik içinden anlar, anlaşılır ve anlamlandırır. Sen nasıl anlayacaksın? Bizim anlamamız parça parça biz Hege'ni nereden anlayacağız canım? E, ayet, hadis gibi çeviriyoruz Türkçe'yi. O kültürü biliyor musunuz? Adam neyi çözmeye çalışıyor? Hegel'in papaya yazdığı mektubu biliyor musunuz? Hege'nin batı felseye musunuz? Ne diyor Hegel papaya? Protestanlık ve Katolik'i kaldırıp benim sistemimi Katolik'in nesli din ilan edelim. Anayagel büyük filozoftu. Anayagel bir şey çözmeye çalışıyor. Böyle şey olur mu ya? Ya bu bütünü görmemiz mümkün değil çünkü o bütünü biz dahil değiliz. Yani bizim Beethoven'ı anlamak istiyor muyuz? Beethoven'ı dinliyoruz değil mi? İtriye alışık olmayan bir kulak Beethoven'dan gürültü dinler sadece. Dinlediğini zannedersin. Bir yerde durmuyorsun gibi bir yeri görebilirsin o acil ne anlaması canım? yani zaten ciddi adam mesajları parkın yani dersleri, adam etkili, ee, tamam mı ee, bu onuncu sınıf, nerede olacağım? Kim zaman bana bize bana tekrar sana bu onuncu şeyi gitti Fransa'ya davet edildi ders vermeyi orada biliyorsun dersleri öğrenciler seçer Fransa'dan gelir iki kişi almış dersi o da Türk. Niye? Çünkü Descartes koymuş dersini. Fransız gelip bir Türklerine Descartes dinler mi? Akıllı oldu. Teoman Hoca gitti Viyana'ya. Teoman Hoca evrim felsefesi, görüşmesi çalışıyor. Evrim teorisi de dersi koydu ama nasıl koydu Hangi de adam? Evrim teorisi ve İslam kültürlerinden kritiği. Yüksek filozof dersi 40 kişi geldi. Olağanüstü rakamda yüksek filozof dersi yurt dışında 5-6'ya geçmez. Öncelikle de ölçük dersi var. Niye? Çünkü bir Türk filozof gelmiş, hem evrimi anlatacak hem de İslam kütüphanesi de onun kritik yapacak. İnanılmaz. Ben yurt dışına gittim Amerika'ya. Seminar istedilerinden bölüm. seminer organizasyonu, kişi dedi ki ben doktora tezim, araç tezim, araç matematik yansıyız. İnsan neydi? Sakın bize araç tezim anlatma. Dedim ki enayi mi? Yavgarsan abi. Dersi, yutar mı bunu? Kütüphanede 5 bin tane araç tezim çalışması vardı. Adamlar dibine inmişler. Ben bir bilmem bir şey bilmem. Zaten zorla çalıştırıldık. Ben <gülüyor> dedim size, Fatih dönemi, işte Osmanlı'daki matematik neslinin ontolojisi ve epistetik değeri diyeyim. Var mı? Hazır mı? Tebniği var mı? Var, tabi. onu zaten. Bütün bölüm geldi arkadaşlar. E çünkü yeni bir şey vermek istiyor. t c t Yani siz eğer Kant'ı, ya da yeni bir gözle kritik ederseniz anlamı var. E, emin olun dinlemezler sizi. Tecrüben 4-5 yıl yaşadım, emin olun şey, e, bakmazlar. Niye? Çünkü adamın zaten var, uzmanı var. E, çok iyi yetişmiş var. Gerçi İstanbul Eseriz'de bizden merak etmeyin. Teknik olarak, çok uzun oldu. Bu işler çalışmaktadır arkadaşlar. Konuşmak olmaz. Eşit gibi çalışacağız. Çok çalışacağız. Hangi aşamasındayız? Oraya gelelim mi hocam? ...dediniz ki, modelle yaklaşmak lazım. Biz de zaten bir şey bir tasnif, önce tasnifle başladık. Evet. Biz ne durumdayız? Şimdi siz Fatih dönemini çalışmaya başladığınızda... ...birinci kaynakları, henüz envanterinin çıkarılmadığı, okumadığının edisyonları da envanterinin ...yani kütüphanelerde daha künyelerinin kayıtlı olmadığını. Keşfediyoruz ki, bırak sen künyesini, keşfediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> yani diyoruz ki, Endüstri'de yeni bir yazma bulduk. Yemen'de yeni bir yazma bulduk. Şimdi, tüm büktüde bin yazma var. Şimdi ne aşamadayız, ne yapacağız? Yani envadelerimi çıkartacağız. Bu, bu arkadaşlar buradan gidince ne yapacağız? Bu arkadaşlar yapacağım. dinliyorlar. Bunların hepsinin sahası var. Şimdi bir tek bir kararla organize olmaz değil. Neredeyiz? E, 94'ten bu yana iyi bir yerdeyiz. İslam düşünce hatta hazırlıyoruz. Bilim, sanatlar ve çeşitli mahvimlerde e, sağ olsun bizi adam yanı koyup arkadaşlar büyüdüler. Şu anda doşak arkadaşlarımız var. Ben o zaman asistan tartışma görevlisiydim. Biz <gülüyor> böyle ee, bunlar. Yani o idareli bir görev. Ama neticede çok değerli arkadaşlarımız var. Bizi fersah fersa geçtiler sağ olsun. Emek verdi. Hem dil açısından geçtiler. Şimdi bir arkadaşım var mesela. Mühendis bu adam. Arapça öğrendi, Farsça öğrendi, Latince öğrendi. Ondan sonra İbrahimci öğreniyor. İnanılmaz bir arkadaş. E, Görme tetabili çalışacak. E, şu anda... Biraz daha iyi bir yerdeyiz. Mesela ben hatırlıyorum, 94'ten ben Ummevi'den bahsettiğimde, Arı Kuş'tan bahsettiğimde, Kazmeyi'den bahsettiğimde bu isimler Türkiye'nden bilinmiyor. Açık söyleyeyim Ama şimdi doktora tezleri yapılıyor ve 2 sene önce 13. yüzyıl İstanbul'da felsef bilim hayatı diye Uluslararası sefozum yaptık. Bunu yapacak. Bu kadromuz var. E, gayet iyi gidiyoruz. Hiçbir sıkıntı yok bence. E, bunu biraz daha rafine ekleyelim. Biraz daha e, neden olmadı kritik ederek daha sağlıklı ilgilenmesini sağlamamız lazım. E, bilim tarihi bölümleri de gelişiyor. E, şu anda mesela bizim medeniyet bilim tarihleriyle astronomi de doktor yapmış arkadaş İslam astronomi tarihi çalışması için gönüllü olarak geldi. E, astronomi doktor yapmış bir adam, niye bilim tarihi çalışıyor gider? Pür astronomi çalışıyor değil yani ben bunu yapmaya hazırım. Ve bu arkadaş klasik ana bir şey öğreniyor. E, bir de benden aynı zamanda doktora tezi yapıyor. Bunun doktorası var. Şimdi böyle arkadaşlarımız çıkmaya başladı. Aynı ama şekilde inşa dönemi gibi aslında. Evet yani fark ettik. Fark edişteyiz. Bu farkın üzerine gitmemiz lazım. Ee, çok değerli gençler var. Ee, birikim olarak, çalışkanlık olarak e, hiç ümitsiz olmaya gerek yok. Yani metafizik olarak zaten <gülüyor> bir mümine, bir Müslüman'a ümitsizlik yakışmaz. Ama tabi Temel'in fıkrasındaki gibi e, kayıp küçük oluyor bazen. Yani Allah büyük ama bazen kayıp küçük olur. Tenaşlanabiliriz. E, kayıt artık büyüdü. Bayağı büyüdü. E, i̇şte Türkiye Yazmalar Kurumu kuruldu. Eşlenmesi Esen diyor. Siz e, bakın 2008'de ben Mürtüs'e giderken rektörümse bana diyor ki İhsan git. Senin bu çalışmalar bu izin vermezler. 2008. Daha ya. Neymiş benim çalışmam? Science, e, rational Sciences after abi senden. Baba buna ne izin vermiyorsun? Sanayi olan her şeyden nefret ediyor adam. Türkiye'de böyle bir grup var. Yani Türkiye'de din düşmanı falan yok. Bunu çok yanlış bize şey. İslam düşmanları var. Dinle bir problem yok insanlara. Sen istersen Budist ol. Hürriyet gazetesinde bunu bir arkadaş denedi. Hürriyet gazetesinde arkadaş. <gülüyor> İsmevi tanıdık bir haber yayınında kıyamet koptu diyor. Okuyucular arada özürsüz basıp ama ondan sonra Budizmle, efendim Hinduizmle, Taoizmle İslam'la yaptığımız yayınlara kimse tepki vermedi. Türkiye'de ciddi bir tabii İslam düşmanlığı eşit işte Türk düşmanlığı kültürümüzde problem olan insanlar var burada bir şüphe yok bunlara da tabii e, karşıt çekerek iş görmemek lazım oturup konuşmak lazım böyle gerçi hani o kesim bunu açıkça söylüyor muammeleci muazzez kesim ise gizli düşman gizli bir nefret var emin olduğum var yazdığı zaman yani mutfakta başka konuşuyorlar ekranda başka konuşuyor. Ben çok öyle adam tanımıyorum. Dürüst olmamız lazım. Önce kendimize, sonra kültürümüze, sonra insanlar. Ne varsa ne yoksa, eğer biz ayrı bir enteti olarak varlığımızı sürdürmek istiyorsak, <gülüyor> o canlı ve dinamik olan her kültürümüzü ilkelerini tekrar tavzif etmemiz lazım. Tekrar kullanma sokmamız lazım. E, dünyaya yüzleşebilmek için. Diğerleri en Eyvallah hocam. Sorular mı geçelim? Bence geçelim Geçin. çünkü ben epey bir şey oluşmuştu herhalde, kafalarda sorular oluşmuştum. Gerçi benim sistematiyim darmadağım oldu. Ben hazırlıklar oldu. Yaptığım, bakmaları... Hocam ben yaptım. onu baştan söyledim, dağıtacağız onu dedim. Evet, yani. Ben hiç de bozacağım sizin. Vallahi yani. bozmak değil, darmadağım oldu. Ama, ama işte düşüncede böyle oluyor hocam. Hiçbir yani. şey demedim, böyle şikayet değilim, oluyor. şikayet değilim. Oluyor. Hazır siz bizim kendi yapacaksınız evet, yani. Formatı ben bilmediğim evet. için yine de hazırlıklı geldim ama yok, sıkıntı yok evet. yani. Tema dediğim hak vaders olsun. Evet. Demek ki var PK'ar işte son isteğimsin. Vaders olsun demiş. Vaders <gülüyor> olsun. Evet. Arkadaşlar buyurunuz. Var mı sorusu olan? Yoksa soru ben edelim. devam ederim. Soru eleştiri ama hani, hani. evet. E, bir hani meclis olsun istedik. Bir konuşulsun, sorulsun olsun, istedik oyundan başladı Vaders. Şimdi biri başlarsa açılır. Ne Şöyle bu üç büyük metafizikçidir dediniz ya. O düşün adam olabilir mi? Hayda geldi mi? Yok. Bence yani. çok öyle adam değil ya. Haydemon Prodozor diyor biraz şeyle. İşte Aristoteles hayda geldi der yani Tabii de. hoca. Hı <gülüyor> ben, hoca benim 95'ten bir hocamdı, halam hocamdı. Tırman bir hoca hayda gelmezdi. Hastalandıktan sonra hoca hayda geldi. <gülüyor> merhamet, merhamet etti. etti. <gülüyor> Şimdi eee paradigmalar aşan dehalar çok azdır. Deha genelde paradigma diktir. Para digmeye aşan bir Aristoteles'tir bildiğimiz bir ilisin adıdır. Ee, i̇şte Kant'tır filan felsefede. Genelde mesela bir gençler, ben bir söylesiyim de söyledim öyle büyük bir adam filan değil ama Batı için çok önemli. İngiliz yani da geliştiriyorlar. Dünyayı Kur'an dilidir meteler. Ya yok efendim siz medresede okuman dil felsefesini bilin. Batı dil felsefesi al yeni, 20. yüzyılda geldi bu noktaya. Ne şurada mı geldi? Şimdi Nelson 1878'deki İslam'ı bilim konferansında dediği şu var: İslam'ın tarihe verdiği tek şey dildir. Onu bile söylüyor yani, olur mu iş? Bilmiyoruz biz onları. Yani ben hatırlıyorum 1986'da Felsefe bölümünde ne dedi? Sasur üçgeni çizip oradan konuşmaya başlayınca dedim ki bu ne yani? İslamcıda mı var? İslam'ın mi ben siz? Deniz yazdım oğlum. Dedim ki bu devrim neresinde bu? Bizim dörtlü tasnif var. Dörtlü taslık ne? Bakınca sasürk hiç şey keşfetmemiş oluyor. E yani yani. Şimdi Batı için çok önemli olan bir de. Çünkü Netizor kendi kültürel kodlarını kurmuş ilerliyor. Orada pek çok şey buluyor. Saygı bilmek lazım ama sen bilmiyorsun, alıyorsun, diyorsun. Aa diyorsun. Ya 1678 tarih yanlış anlaşılıyor. 1600'lerin sonu değil. Yani çok net bir tarih vermeyeyim. Çalın ne öyle bir adam var. E, İngiliz de Osmanlı ve İran'a geziyor. Ben bunu nerede yazdım? Ha bu düşünce atlasında yazdım. Kaynağını da verdim okuyabilirsiniz. Orada diyor ki e, Müslümanlar diyor yeni gelişen bilimler ve zanahatler dışında çok güçlü bir entelektüel geleneğe sahipler ve bunun eğitimli veriyorlar diyor. 1670 Var, Bundan daha ince onu diyor. Bizim çok yeni dediğimiz teorilerin ee, az gelişmiş de olsa pek çok örneği var bu adamların eserlerinde diyor. Ya onun Hı. kadar olamıyor musun ya? Aa, okumazsan, e, dediğim gibi ne okuduk Allah aşkına? Yani e, o kadar komik durumdayız ki. Bakın bir konferansta bir hocamız çıktı, El-Mevâkıf okutuyorlar medyası diyor. Nedir bu El-Mevâkıf ya da Şer-e-Mevâkıf? Işte, attı tuttu. Ben de. Ön tarafta oturuyorum. Onların şanssızlığı ben oradaydım. Dedim ki hocam şen mevakıf nereden bahsediyor? Allah'ın sıfatları bilmemiştir. Hareket bu. Ve bu muhafızakar minniyetçilerin önünde gelen bir ismi. Peki kaç ne kadar hocam? Kaç sayfa? Ya, 50 sayfalık bir şey. Dedim ki hocam vallahi bunu batıda yapsanız yüzünüze tükürürler. Siz ne mevakıfı şen mevakıfı görmemiştir. Üç cilt olarak çıktı ya. 3000 sayfa Ne 50 sayfası? Sen dini Ne Allah'ın sıfatları ya? Allah'ın sıra sonsuza 25 sayfadır. Orada teorik düşünme nedir? İstihdari düşünme nedir? Varlık, kavram, metafizik kavramlar, mümkünat bölümleri sen hiç görmemesinin hayatında konuşuyorsun. Değil mi? Biz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Kendine bu kadar hakaret eden bir minneti ben görmedim. Kendini bu kadar küçük gören, Bu kadar kendini takip et, tezik eden bir minnet olmaz. Ve bu önemli bir adam. Ha? Hiç görmemiş ya. Ya Ama ölenler de görmüyor, kusura bakmayın. Yani. Söyleyeyim, ölenler de görmüyor. Otur, ben de sen de ne metinler okutuyum, ben şunu merak ettim. Hayat, insanlar önemli metinleri. Mesela, latince bilmem ama gittim, e, 1680'de ya prinsibayı şöyle inceledim ya. Orta elementleri, Gırgamış Destanı, Upanishadlar, Tavaüs metinler. Anlamıyorum yani bunları görmek lazım. Mısır'ın öyle kitabı, hiç gördün mü öyle kitabını? <gülüyor> Burada insanlığın önemli metinleri, bu sadece bizim değil, bütün insanlığın önemli, nesneler okumadan felsefe olur mu? Orada şey görüyorsun, insanlığın dertlerini, felsefeyi ne Yunanlılar felsefe kelimesi bile Mısırca olabilir, eski Mısır'da. Athena ne demek ya? Athena, Zenci Mısır Tanrıcası, orayı Mısır'da kurdu, şehirlere tanrıcası adı verilir. Yunanlılar mı kurdu orayı? Bunları bilmiyoruz. Platon'un Çağdaşı'nın yiğit adımına daşın altını, ne diyor devleti yayınladığı zaman Platon? Mısır'da 8'in köle olarak kaldık, Mısır denet sistemini bize teori duruyorsun. Biraz okuyalım onları. Yani klasik insanlığın klasik metinleri var. Tevrat, İncil, Kur'an-ı Kerim, bunlar hani Müslüman olmamız gerek yok ya da Histan ya da bilgiler. Bunlar insanlığın ortak metinleridir. Oku. mi? sekilde bir şekilde oku. vahiy olarak okuma. Şimdi sen İslam kültürü savunusu yapıyorsun, ben de sana okuldan, soruyorum ben, kaç tane mantıkçıdır var? Hiçbir şeyle baktım, okumak demiyorum baktım. Baktın mı şöyle? Yok. E ne konuşuyorsunuz o zaman ya? Medesli okuldan geometriyi gördün mü? E o zaman tabii ki Mimar Sinan'ın ne yaptığını anlayamazsın işte, ne dersin? <gülüyor> Kimilerinin tipi göre, kanal dilde denilmişti. Efendim biz hesap medeniyetliyiz, biz gönül medeniyetliyiz. E, Mimars'tan gönlüyle yapmış bir şey Süleymaniye'yi, hop alsın Süleymaniye'yi. <gülüyor> <Böyle, gülüyor> nasıl bir gönlü şey almış yani? <gülüyor> Böyle şey olunmuyor, bunu söyleyen adam hep yazış mı diliyorsun söylesin dedim. İsimlerle işim yok, kimseyi rencide etmek istemem. Siz sanırım insanı rencide etmeyi, edepsizlik yapmadan bir de e, Sen Mimars'tan okuduğu matematik kitaplarını gördün mü? <gülüyor> Optik kitapları. Ha diyorlar ki, İhsan Bey konuşuyorsun, ya yazdık. Onlar da okumuyorlar. Çünkü öyle bir George bilmem ne yaz, müller bak nasıl okuyoruz. Biz kendi insanımıza değer vermiyoruz. <gülüyor> Kendimizi ciddiye almıyoruz. Kendimizi ciddiye almadığımız için kendi insanımıza ciddiye alıyoruz. Peki hocam, ben bir, üç büyük metabesikçi söyleyecek misiniz? Söyleyeyim, Aristoteles, i̇bn Sina, İbn-i Arabi'ymış. Üç rakamı öyle ağzından çıktı. Çok anlamadım. Yok, i̇bn Arabi, Tao, ...çok büyük bir metafizikçidir Tağ. Bilmiyorum hiç okudunuz mu? Şimdi kitabını okuyorum. İzret Su'nun... Hmm. E, ...o ikiciklik metnini görürsünüz ne kadar... İbn-i Arabi'den aktar kahraman... ...ve Tağ Hoca'da kanadır. Büyük bir metafizikçi. Tabii. Tabii benim bildiklerim... de vardı şüphesiz. İzret kendisi de rahmetli hoca da çok... ...çok önemli bir insandı. çok. Evet, Tabii, hocası büyük adam. Sadece arıyorlar <Gülüyor> bir giyer. Hocası o. Benim de öyle bir hocam olsun... ...bak ne oluyor. Simeve'nin kitabını... el er kitab. Beş cilt. Ezberinden okutmuş. İzütü. Tokyo'da. Hatıratından söylüyor. İlk Aram ülkesine gittiğimde gittir, bir tane Sivevin kitabını aldım. Hocanın notlarıyla mukayese ettim. Bir tane yanlış çıktı. Beş ciltlik dil kitabını ezberlemiş adam. Ezberlemiş adam, diyor, hafız gibiydi. gibi değil. Çalışa çalış. Var mı böyle bir babayın? Musa bir bilgiye inanılmaz bir adam. Sırf kutuplarda nasıl tutulacak. Soru soruyorlar. Kutuplara gitmem lazım. Bir kutuplara gidiyor. Var böyle bir fakir şimdi? nasıl fakirde <gülüyor> oturup Faiz abattı. Dünyalık e, sistemi nasıl çalışıyor? İlk bakalım. Yani metafizik çok zor bir alandır da onun için azalttım. Hakikaten çok zor bir alandır. Akılla yapılır, zeka ile yapılmaz. E, çok soyut kavramlarla iş görüyorsun. Hiçbir içeriği yok. Onun için Aristoteles, belki Platon ekleyebilirsin. i̇bn Sina gerçekten. Razı, Fahrettin Azim'i unutma. O da büyük bir metafizikçidir. Ee, Thomas Aquinas, büyük bir metafizik. Kant, Kant'ı metafizikçiler kabul etmiyorlar ama öyle değil. İşte dediğim gibi İbn Arabi, Taht. Benim bildiklerim, bilmediklere muhakkak bahsederim. Ben benzeri türleri kabul etmiyorum ama hocam sizi, misafirsiniz diye. Ee, yok, o konuda konuşabiliriz tabi de. Ee, o gibi tercih meselesi tabi. Metafizik tanımına bağlı olarak değişebilir. Yani, buyurun efendisi siz geri kalma müsebbibi olarak hep şey gösterilir varımız bunu. geri gelmesi ve şey geç gelmesi ve takı yıldırması tanesi. Yok. Onlar geçmiş. Onlar, onlar hikaye. Bir kere şu, şu, yaklaşık 7-8 tane şey çıkarttık. Dış şartlar iç şartlar. E, dünya ticaret sisteminin kontrolü kaybediyorsun sen. Ne dedim ben? İktisada olmayan bir itikat medeni hamle yapalım. Manicilik. Hiç duydun mu maniciliği? Bir zamanlar Japonya'dan İngiltere'ye kadar büyük bir dindir. Dünyada en hızlı evet. yayılan dindir. Ve en çabuk çabuk. Niye? Çünkü bir iktisadi idnaası yoktu. Öyle değil. Ticaret yollarını kontrolü yavaş yavaş kayboluyor. Ondan sonra politik organizasyonlar, merkezlerin temel füz etmesi veriliyor. Bir sürü bir nedeni var. Ee, hakikat arayışındaki sıkıntılar aşırı rasyon Bizim en büyük belalarımızdan biri aşırı rasyonelidir tam tersi. Medeselerin en önemli problemi muhajirinin aşırı derecede zayıflamasıdır. Tam tersini söylüyorlar işte. Rasyonelde biz bir süre sonra uçmayı ortadan kaldırıyoruz. Medesede sinyal yok. Medeselerde gizli bilimler yok. Medeselerde tasavvuf yok. Medeselerde şivil de yok. Müzik de yok. Ne var? Dil bilimleri, usul, matematik, geometri, astronomi, bela. Hepsi nazar nazariyat. Nazar, nazar, nazar, nazar. Nazar değil. Öyle değil bu işler. Biz kendimiz, başkası kadar ne söylediğini boşver. Artık bırakalım bunları. Ha, dinleyelim <gülüyor> tabi. Acaba bizim gördüğümüz o zaman işaret musun Bunlar bize işte politiktir 19. yüzyılda Osmanlı'yı tasfiye eden İngilizler, kültürel olarak da Osmanlıların temsil ettiği Türklüğü, Batı, Avrupa, Araplar nezdinde ile iklimatlaştırmak için ürettikleri teoriler bunlar. bulunan biraz güçlerin siyasetini bilelim. Gazali'yi tahkil etmeleri, bilirim nedeni budur. Çünkü Gazali, unutmayın, Aşkan <gülüyor> medeniyetinde Arapların dışındaki milletler için siyasal <gülüyor> meşruiyeti sağlayan büyük bir düşünürdür. Hakimiyet fikrini değiştiriyor. Bırakın siz onu nedensellik, felsefeleştirirsiniz. <gülüyor> Gazali'nin değiştirdiği şey, bak Arap milliyetçileri mi? Ben üç yılda yaşadım Arap'tan arasını. Arap milliyetçileri Gazali sevmez. Hem Selçukların hem İranlıların, yani Arap olmayan unsurların siyasi meşruyetiyle sağlıyor. Ama bir sürü teorisi vardır. Gazali, İslam medeniyetiyle vicdanıdır. İslam medeniyeti Arap, Arap'laşmaktan da kurtarıyor. Farisleşmekten de, Türkleşmekten de, Yunanlaşmakta da, İlkleşmekten de. Durmak çok dikkat edin. Onunca sevilmez. Ben kişisel olarak, burada İhsan falan son tercihini sürdürmemişim. Ne yani, yorum. İslam edeni 3 büyük ismi adamla geliyor. Hazreti Peygamber, Hazreti Peygamber ve Gazdan. Benim favorilerim. Bunlar tamamen duygusal, <gülüyor> tamamen duygusal. Ben Hazreti Peygamber'i çok seviyorum. Çok önemli bir adamdır. İslam ediliyetinin önemli rüklüdür devletleşimliği organize eden. Gazali öyledir. Ha! Buna rağmen Gazalicilik şiddetler ediliyor. Ahmaklık olarak görüyor. Çünkü Gazali... Hı hı. Canım, yani gazali'nin... Gazali'yi kültür de zaten geliştirmiştir. Yani siz 13. 14. yüzyılda Gazali'yi dikkate alan kaç tane insan düşünür var Aşılmış. Ama onun açtığı izlekte böyle oldu aşılmış. Fahrettin Lazi için Gazali çocuktur. Niye? Tabii çünkü Gazali... Çünkü kurucular hep primitiftir. Adılıyorum primitiftir. Ama onun açtığı çığlığı öyle bir ilerliyorlar ki Gazali'nin fazla atıfi yoktu bizim İslam yönetinde. Çünkü aşılmıştır yani. Tıpkı e, Aristoteles aşmamız gibi. Nasıl ki İdlib'in, Aristoteles, Vurgus'un mübalağa kabul ediyorsak tutup 17. 18. yüzyılda Gazali Vurgus da mübalağadır. E, 20. yüzyılda hala aynı mübalağadır. Adılıyorum bunu. Hepsinin istifadetini. Yani aklı sebebi olarak düşünüyoruz. Buyurun beyefendi. Ben şöyle bir soracağım. Biraz özel olacak ama bu 12-13 sene öncesine kadar Türkiye'den e, beğendiğiniz insanlardan şimdi beğenmedikleriniz e, var mı? Yani böyle isim söyleyebilirim. Anladım. Ben sizin dediğinizin arkasını hemen doldurdum. Merak etmeyin. <gülüyor> Böyle bir hukukumuz yok yani bu özel Buradaki atrançlar oluyor. Ama ben sizin nazik ve ince soru tarzınıza yine aynı şekilde mukabele edeyim. Bence fikir beğeni konusu değildir. Eee Hegel'in hayatı he bakın şimdi A kişisinden bahsediyoruz düğüne. Hocam diyor şöyle şöyle araştırıyor. Kant'ı yok mu? Kant'ı niye okuyorsun? kanıtın bir hayatını okuyayım bakayım. Tiksinirsiniz yani. Saatini biliyoruz. O çok geçtir hocam. olduktan sonra. Ondan önce o mey meyhanesini bu meyhanesinin çok dağılıklı adamdır. Ben ona bakmam. Ben kişisel olarak, size anladığım için, şey, kişisel olarak hukukum olduğu ve şu anda hukukum olmadığı bir sürü insan var. Ama fikirlerini takip ediyorum. Önemsiyorum. Bu başka bir şey. Marx önemli mi düşünür benim için. Ama örnek almam onun. tamam? Ee, o açıdan nasıl söyleyeyim? Yol alış tarzım, psikolojimin uymadığı belli bir dönemde ismin beraber iş yaptığım insanlar mı? Oldu. Yani Doğal bu ya, hayat bu yani. Ama çok çeşitli nedenlerle yollarımız ayrılmış olabilir ama bu onların değersiz olduğunu göstermez. Kesinlikle böyle bir şey ben yaşandığım Öztürk'ü bile e, son derece El-Nur'dan biriyim. Niye? Böyle bir zekayı Müslümanlar aralarında tutamadılar. Otursunlar, kritikini yapsınlar. Evet. Nurettin Topçuk'un büyük gelecek vaat ediyor bu genç dediği adamı biz aramızda tutamam. Niçin dilimiz onu da aramızda tutacak kadar sofistike değil? Oturup, bunu düşünelim. Buradan bir ders alalım. Değil mi? Bu herhangi biri değil ki. Çok ciddi bir hafız. Çok zeki bir adam. Cansız Hoca'nın talebesi ya, Cansız Hoca'yı bilmezsiniz Karadeniz'den gelir. Bizim son dönemde en büyük klasik ailelerinden ya Cansız Hoca. Onun yetiştirdiği biri. E, ama muhafız edemedik. Bakın darmadağın oldu gitti. Çok da dürüst bir adam bu kendince fikirlerinden aslında. Onu söyleyeyim. Numara yapmadı. E, böyle çok önemli isimler üzerinde konuşabiliriz ama o vefat ettiği için... Allah'ın ağabey, geniş, geniştir, Allah'ın ağabey derisi. Ee, pek çok isim, sev sevmek başka bir şey. şeydir. Öfretlerine yani. kavga edelim. Cancıya'ya dostumuz ama bir şeyle anlaşamayız. Yolumuz ayrılır. Ama bu gökdeminin fikirlerinin değersiz olduğunu göstermez. Biraz ayrı, yani duyguyla fikri dediğinden ne kadar ayrı tabii çok objektif olmak, gayri insan bir şeydir ama e, buna çok dikkat etmemiz lazım. Üç türlü körleşir, sarlaşırız insanların fikirlerine karşı. Bilmiyorum aslında geldim. Buyur. Buyurun. Bu mu efendim? benim sorum biraz daha kendi benimle ilişkili olduğu için sordum. Hangi bölüm efendim? Türk edebiyat. Edebiyatı. İstanbul tamam. Üniversitesi'nden. Siz müezzinlik yapan kişisiniz değil mi daha önce? Doğru. Ediyoruz, tamam. Hocamın yarı şeyle olmuş konuşmuş. Yarım şeyinizle olur mu? Evet söylemiştiniz. Hocam malumun şey ben bir sorum atanmıştım da hani size sormak istiyorum. Fuzul-i divanlar ilimsiz şiir olmaz ve ilimden alıp koyan şiir, şiir değildir diye başlaması. Kendisinin aynı zamanda Kelamcı Tabip oluşu. Ondan sonra Aşık Paşa Zadeli'nin Garip Namesi'nde kendi öncelik tüm e, Türk tefekkür tarihini şiirine ile inşa ve etmesi. Daha sonra da Sinan Paşa'nın genç yaşta Fatih Veziri olması e, ve şu an mesela edebiyat tarihinde sadece dediği bir anlatılması ama hani, sizin dersimizdi, e, Allah razı olsun hocam hani nasıl bir birikiminin olduğu açığa çıkması Onlar sonra işte Türk Edebiyatı ve şiirinin temelinde yatan ve akıllı planı oluşturan ilmi, irfane, felsefi düşüncenin bugün Edebiyat Fakültelerinin içe sayılması yani e, hatta hiç konu bile edilmemesi e, öyle bir şey yokmuş ki davranılması <gülüyor> ve bu insanların çoğunun e, mesela Ahmediye olsun, işte, Sinan Paşa olsun hocam çok ciddi insanlar olması, ciddi bir eğitim görmeleri, klasik genelinin hep şey öğreneceğim, evet. evet. şey galip nasıl? Evet tabi tabi. Ee, ve hani hocam bu işte atomize edilerek bunların sadece müstakil bir şekilde ele almaması bilimlerin yani e, bunu hani nasıl e, Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Ee, Youtube'da edin. var. İz, i̇zleyebilirsiniz. meraklıysanız. değilseniz. şöyle bir soru soruyorlar kendilerine. İşte diyelim ki 100 metrekarelik bir orman düşmüyor daha büyük dolayıdır. Bu ormanda ormana bir bütünü var. Acaba mesela şu masayı orman olarak düşünün. Karolosu olsun etmez ya da çeşitli olabilir ki orman biraz yapabilir. Burada şuradaki ağaç ile ormanın bütününün bir ilişkisi vardır. Bu soruyu soruyorum. Arkadaşlar inanılmaz bir sonuç çıkıyor yaprak büyüklüğüne kadar dal, gövde, hepsiyle ormanın bütün ilişkisi var. Buna fraktal perspektif diyoruz. Fraktal geometri bilmiyorum. Matematikçi arkadaşlarım Fraktal geometrinin özelliği orantısal olmasıdır. Yani evrende her şeyin belli bir ritmi, belli bir simetrisi, belli bir periyodu, falan. filan. böyle her zaman söylüyorum. Efendim İstanbul'da çok büyük şairler var. Bu mimaride. Orada bir yanlışlık var. <gülüyor> Mimarisi kötü olan bir şehrin fikri büyük olmaz. Orada sığıntıdır o varsa da. İstisnadır etkisi olmaz. Yani buna i̇bn Sina ne diyor? el nizah Yani bir yemek yediğim zaman sırf bu elin gelişse Buradan anamallik vardır değil mi? Ana nizamın tabiyi, o yemek benim bütün ucumdan sıraya tadı, bu frakta yapıdır. Frakta biliyorsunuz kesir demek aslında. Yani kesir, eşitlik demek değil. Frakta'nın en önemli özelliği adalet. Eşitlik değil çünkü eşitlik, e, nedir onun adı? Tek düze bir şeydir. Frakta, boyu küçük olanla, büyük, boyu büyük olanın ayaklarının aynı yüksekliği koymazsın değil mi? büyük küçük olanın kısa olanın bunun yükseltmek için daha bu fraktal bir düşünce. Başka İslam toplum şili yapısı fıkı fıkı mesela fraktaldir. <gülüyor> yani ben geri getirdim, geri bunu düşünüyorum ama çok güzel bir örnek vereyim sana. Unuttu muydunuz? Wa'il halak duydunuz mu bilmiyorum. İslam inatçı arkadaşlar duydular mu Wa'il bu endesem bir adamdı. Christian İslam vatandaşı. İslam kültürü bizden iyi bilen bir adam. Kim ve çok sever. Çok önemli. Ben bir yıl çalıştım onun hocam şehit medyinde. Endesem ya. Bunu Boğaz'la getirtiyor. Şey, oradaki ekip bunun fikirlerine diyorlar ki ya sen tam İslamcısın. mısın? Siz diye getirdiniz adamın daha kim olduğunu bilmiyorsunuz. Ben İslam vatandaşıyım. İslam mı? <gülüyor> ne İslam mısın? Ben sadece sahibi çalışıyorum. O kadar. Şimdi onun dediği bir şey var. İslam okulduğu Kod kodifiye edilemez. Edilmemiştir. Ahmet Çedresi yaptığı en büyük kötülük, en büyük bilmiyor. Kodifiye ediyor. Ne demek bu? Şu. Dertlerine çok entesan. Şimdi gittin sen mahkemeye. Bugün mahkemeye nasıl gidiyorsun? Diyelim ki Gökdemir İhsan benim tarlama el koydu. İhsan çok daha uzak ver. Fark Öyle siz şikayetçi olun mu? O, diyecekler ki böyle bir kayık mıydı? Öyle siz tanesiniz. Siz, ben mahkemeye veriyorum. Hakim alıyor. Bakıyor, o benim top benim üzerinde, işte hemen atıyor. Bir modern şey budur. Ama bir kadıya gittiğiniz zaman kesinlikle böyle davranamaz. Niye? Gördün mü ki siz nasıl sağlıyorsunuz? Bu tarlo olmadan yaşayabilecek misiniz? Mümkün değil ben, bu tarlaya mutajım. İşte onbuz gibidir kadın. Önemli olan kitapta yazılar bulunmas değil ya insanın işinin görülmesi lazım. Hukuk budur. Onun için, İslam medeniyetinde bir şehirde olan diğer şehirde bulanmaz. Şehrinin şartlarına göre. Şimdi Müslümanlar diyor ya, Efendim aynı anda bayram yapalım. Ya yok Osmanlı'da da aynı bayram yapılmaz. Şimdi ne zaman gözükse bu bayram ibadetin bir parçasıdır. Kurban ya da milli bir gün değil ya. Anlatabiliyor muyum? Şimdi, e, nereden geldi buraya bilmiyorum ama... <gülüyor> Edebiyat Edebiyat mı? Arkadaşlar altında... Şaka diyorum, şaka. Hatice'm anlayacak mısın? Fırat'tan dedi kültürün gelişmesi ya. Sen, e, efendim, şiirde çok iyi bir ekibimiz var İstanbul'da ama mimaride, bilimde e, dökülüyoruz. Böyle bir şey olmaz. Aten izahı tabii da alır. Emin olun kültür yükselmeye başladığı zaman bu sorunlar kesin kendiliğinden çözülür. Şöyle bir çözüm değil. Bana diyorlar ki, bütün liseler binin tarihi koyalım, hocam Müslüman binin tarihini nefret ettirirsin, hiçbir şey yapmaz. Sen kendi bilmediğin şeyi <gülüyor> okutturdun, bize vucalları yaptırdın. Bu e, yavaş yavaş olacak, bu süreçtir, <gülüyor> tamam mı? E, ama bir 40 50 yıl önce köprüyle konuşsan böyle diyebilir misin? Ya da tamplarla? Biliyorlardı, nasıl biliyorlardı? Çünkü Osmanlı entelektel hayatının belirli bir seviyesi vardı, o seviye bunları da. O seviyeye taşıyordun. Değil mi? Senin su çok az. Sen oradan bir şey yükselteceksen nasıl yükseltecek? Onu yapaydı. Anladın değil mi? Hiç i̇şte o canını sıkma. Bunların hepsi düzelir. Yeter ki biz kültürümüzü geliştiririz, Türk devletinin de ilgilenen değişecektir. Bakın Türkiye'de biraz politik, ekonomik, düzenli oldu. Milletin özgüveni arttı. Kurşuna kafa atıyorlar. Sen... Ee, 56 ya devir atanan adam gördün mü <gülüyor> senin benzinini bitirecekler adam, <gülüyor> adam gördün mü? Benzinler 10 dakikada da tam kullanmayı öğrenen adam gördün mü ya böyle bir şey olabilir mi? Onun için, o biraz ruhla alakalıdır anlıyor musunuz? O elektromanyetik bir şeydir bu arkadaşlar. Göremezsiniz bunu. Fakat o bir yayıldı mı müthiş bir etki alanı oluşturur. Hazreti Peygamber'in dönemini düşün ya. Okuma yazma bile on kişi var. On kişi ya, bir tanesi de bu cihindir. Adamın lakabı ile ilgili bu cihin. Biz ona bu cihin diyoruz. Ama okuma yazma alakalı değil tabii onları diyeceğiz. Evet. Başka bir anlamı var. Bu adamlar ne yaptılar? Bu, bu yapı çok önemlidir. Braks, hadi İslam'a, Cengiz Han'ı düşün. Dünyanın en yukarı imparatorluğu kuruyor. Dünyanın mevcut o dönemlik milyon yüz nerede Nasıl oluyor bu ya? Moğollar ne kadar? Moğol ordusunun %80'i Türk ama öyle, öyle, öyle bir elektromanyetik alan yaratıyor ki bütün yapıları içine çıkıyor. Anlamıyor musun? Bunu yapmaması lazım. Yani bu senin, benim, şunun, bunu tek başına kotalacağı bir iş değil. Kültürenin topyekun hareketidir. Ne dedim biraz önce? Öğrenme, öğretme, düşünme, kolektif bir şeydir. Yani film, diskulemde öyle bir teoriler bulacağım ki dünya geç yoksa, hiç tarih teoriler yok en azından bu asabiyeti paylaşmamız lazım. Kesinlikle. Yani bu yapmaya çalıştığımızda herhalde Aynı Aynı bu. bir konuşmayla burada benim Aynı soru sormamda sizin gidemez anlattığınızda Aynı herhalde aynen. çok bir şey kazanırız. Aslında bu asabiyeti canlı kalmasına paylaşılmasına yol açar. Zaten asabiyet elektromanyetik de var. Sinir ki Asıl asıl sinir. Evet. Demin de yaşlı sohbetin seyri sırasında Parti şey yapıldı, e, temas edildi. Şimdi Döcümü çıkarılmamış, emanetleri Hazırlanmamış ve medeniyete e, geleneğe mensup olduğumuz Meselesi. Fakat e, Bir yandan da şey, yani 94'tan bir yana, e, Siz bir fiil bu çalışmaların içinde olduğunuz Doğrudan dolaylı Birçok faaliyetli yürütüldü bu e, Birikimin e, Ortaya çıkarılması Dekor edilmesi Hatta bu konuda siz uluslararası bir e, proje içinde de evet, e, bir resim ortaya çıkmış. Çıkıyor. Çıkmıyor diye. Tabii tabii. Doğru. Ve bunun bir takım semeleleri de oldu. Doğru. Yani bu taktikata, bu araştırmalar istinaden yapılan e, meşriyat var. Var. E, bunun neyi değiştirdiğini merak ediyorum. Yani bu yapılan meşriyat İslam e, düşünce tarihine ilişkinmiş yerleşik kabullerin yeniden değerlendirilmesi, yeniden ele alınmasında bir farklılığa yol açtığı hem uluslararası akademik çarşı uluslararası, uluslararası, şey uluslararası bunu erken başladılar. Şimdi 1950'den sonra batıdaki e, İslam medeniyetine ilişkin e, entelektüel, akademik e, çerçeve çok değişti. Biz hala 1900'dakini kullanıyoruz. Biz kendimizi güncel Değiştiler. Onda çok uzun bir hikayesi var. Edward Kennedy, işte Abraham Sabra, George Saliba, e, Cemil Recep, e, Müştü Raşit, Ahmet Cebbar bir sürü böyle önemli isim. Bunu değiştirdiler. E, artık o Gazali mitini çökerttiler. Ondan sonra 12. yüzyıl mitini çökerttiler. Hatta İslam altın çağıttırmak içerisinde 16. yüzyıla kadar. Hatta 19. yüzyıla yüzyılda uzatanlar var. Bunlar gibi bir yazılarda teknoloji var. Türkiye'de ne değiştirdi? Türkiye'de bir kere şu öz beni değiştirdi. Bunu söyledi. Yani e, Orientalist tezleri ya da dışarıdan ithal edilen tezleri sorgulamayı e, boşandırdı, tetikledi. E, gençlerin yönelimlerini değiştirdi. Bakın nazaret dengesi çıkartıyoruz biz. Siz bunu yemin önce çıkartamazsınız. E, burada bir güzel bir anı Hakem kurulumu oluşturuyoruz, daha doğrusu advisor board yani yayın kurulumu oluşturuyoruz. 10 tane yabancı lazım. Ben bir liste verdim genç arkadaşlara. Arkadaşlar dedi, hocam bunlar hiçbir kabul etmez, bunların hepsi sağ devleri. Emin misiniz dedi. Hepsini arkama dizdim. Bunu sorabilirsiniz kendilerine. Bilgisayarın başına geçtim. Ben oturuyorum, arkadaşlar ayakta. Dedim ki şimdi iyi de hepsine göndereceğiz. Bakalım ne kadar sürede geri dönüş olacak. Bakın ben mübarek ediyor olabilirim. Arkadaşlar yarım saat içerisinde 8'i geri döndü ve hepsi it's one me diye başladı. Biz boşuna 5'i durdurusuna dolaşmadık. Şuna emin olun sayı iş yapın hakkını verin insanlar sizi takdir ederler. Şimdi bakın nazarıyatın 5'in sayısı çıkacak. Çok ne yapacağımız şaşırır. Çünkü 8 tane İngilizce yazı geldi. Yurt dışında. Onlara öyle bir hakemlik uyguladık ki. Bunlar ileride yazılır inşallah. Robert Morrison, sağasını evli adamlarından biridir. Metnini yazmasını getirttik. Acaba doğru okumuş mu? Düzelttik. gönderdi İngilizce yeniden. Düzelttik. Yanlış okudum bazı yeri. Çünkü ekibimiz sağlam. Hem Arapça, hem klasik Türkçe. Hem sağ Sonra başka bir yabancının metnini İngilizce açısından düzelttik arkadaşlar. Adam şok oldu. Şimdi gönderen isimler herhangi Japonya'dan, Amerika'dan, Almanya'dan, Fransa'dan. Niye? sağlam iş yapıyoruz. Hakkı veriyoruz ve yeni bir iddia var. Orada yayınladığımız metinler ilk defa yayınlanıyor. Oradaki tespitleri çünkü yeni. Ve bir karşılık var. Yurt dışında bir karşılık var. Kaç kökülerde <gülüyor> sembozum yapacağız. 19 20-21 Kasım. Şimdi Türkiye'de sempozyum, uluslararası sempozyum nasıl yapılıyor? 3 ay kadar bir yerden para buluyorlar. Birinci geleneksel. Birinci ama geleneksel. Bilmem ne sempozyumu. 3 ay kadar Gökdemir İhsan'a diyorlar ki hocam bir terbiyesi Gökdemir insan nasıl hazırlık yapsın? Geliyor, kırk bölümde gider. Hazır Hazırlananlardan olanlardan gömülüyorum. Ha? Işte. Biz ne yaptık? 3 yıl arkadaşları görevlerindirdik. Sen şununla çalışıyorsun sen ne? Bitmedi. 3 yıl her cumartesi Sabah 9, akşam 12 bu metinleri İsrail e okuduk. Edist okulatiklerini bitirdik. Tercübelerini bitirdik. Üzerine ufak tefek çalışmaları yaptık. Ve ilk defa, ilk defa bir Osmanlı filozofunun Taşköy Zahide'nin 20 cilt felsefe külliyatını geçtik. Hocam bir şey, sempati oluşmuş. Sizin öğrenciniz olmak için böyle bayağı görüyordum gençler. Böyle etrafa gelmez abi. O kurban akşam orada. Yok akşamı hiç şey değil. Öyle öyle akşam değil. Vallahi çok çalışmaya düşünce olsa orta karar. Çalışıcı böyle çalışır. Yok ya. Ee, eşek gibi çalışacağız. <gülüyor> ben attı doktora öğrencisi gibi değil. Arkadaşlar mesafeyi kapatmak için çalışmamız lazım. Yoruldum ne demek ya? Şimdi cephede hissedeceksin. Cephe sadece silah alıp sınırda beklemek değil. Bu bir cephedir ya. Cephede rahat uyumak yok. Cephe şartlarını biliyorsunuz. Cephede yorulmuyor musun diyorlar. Tabii ki yoruluyorsun. Yani Bana oğlum bile sordu. Bana ben senin gibi çalışmam zorundan. Korktu ya çocuk. Korktu bize. Ama çalışmaktan yorulacaksın tabii ya. Cephede senin soğuk var, sıcağı var. Tayak kuzhanesi devamlı. Öyle bir de eşek gibi çalışacağız. Kusura bakmayın. Çalışmayan adam şey yapamaz. Ortalama 15 saat mi çalışıyorsunuz? Ee, yok. 28... <gülüyor> Niye? Yok, gülüyorsunuz ama ben doğru söylüyorum. Rüyada da çalışıyorsunuz. Rüyadaki çalışmak öyle zaman mefhum olmadığı için çok verimli oluyor. Ben i̇bn çok metin okudum. Alipoşu'yla çok tartıştım. <gülüyor> Rüyaları küçümsemeyin. Çok şey veremiyorsunuz. Rüya öyle herhangi bir şey değil. E, biliyorsunuz klasik genelde şey bir kıvrarda, son bir saat içinde okuduğunuz şeyi rüyanızda devam eder. Beyin, dur bir kararınızı söylüyorum ben 12'den süper. Gerçi gece 12 ile öğle 12 arasında süper değil Şimdi şaka bir yana, beyin uykuda da çalışır arkadaşlar. Kendi mekanizmalarını oluşturuyor. Siz konuşurken bir şey aklınıza geliyor, ben bunu daha önce düşünmedim diyorsunuz. Zabii ki o, senin içerisindeyiz. Neyse, şaka bir yana, çalışmamız lazım. <gülüyor> Çalışmaktan başka, çünkü ne diyor şey, ulema, nazari bilimler kesbidir, vehbi değildir, çalışarak. Yani vehbi, <gülüyor> Allah görürsün ama ben bilemem. Şimdi bir de bu ilim meselesini çok küçümsü Şimdi beyefendinin o güzel sorusuna rica da olsun, benim e, ilişkilerimdeki en benim kriter ilimdir. İlimle ne kadar uğraşıyorum arkadaşlar. Şimdi ben bilim sanatı 11-11'de ders verdim, işte bilim sanatı Türkiye'yi yöneltti diyorlar yönetiyor. Bana da bazı şeyleri teklif ettiler. Kabul etmedim. En son fırça edip beğenmediğimi zannediyor insanlar. Dedim ki Taşköpizade'nin mihtar saadesinde bir bölüm var arkadaşlar. Bir Müslüman için önemli üç makam. Birincisi rüburetti. Ben dedim ki bu büyüğümüze ben ofluyum. Direkt Allah'a bağlayayım. 40 yaşın bekledim. Bana gelmedi. Başka hiç kimse gelmez. Gelmez. <Gülüyor> Böyle yalanıyor Üçüncüsü, çünkü nübüvvet nedir? Vehbidir. Cenab-ı Hakk'ın mevhididir. Üçüncüsü nedir? Şehadet. O da nasiptir. Kısmettir. Al o kadar savaşlı yatakta öldü. Şehadet bir nasiptir. Üçünün aradaki ikinci sene ilim. Kim verilir? Gayret verilir diyor taş kömüzler. Gayret. Ben dedim ki bu büyüğümüze, bana bu makamların dışında nüvvet yok, şehadet nasipim, ilimle uğraşıyorum. Bana bunun üstüne bir makam ve kabul etmesem namussuzum. Ondan sonra ben ne yaptım? Şimdi e, ilim makamını çok çabuk satıyoruz arkadaşlar. Özellikle politikayı var. Ya adam bilmem ne, kurumunun genel direktörün alanı ne? Hadiste doktorası var, hadis Allah'tan korkun, bu millet seni bunun içinde kurttu. Sırf gideceksin orada, hava caka satacaksın diye, özel araban şoför olacak diye, hadisin niye satıyorsun? ya? Muhadisleri de biliyorlar tabi ya, onun özelliği de baktığına. Ne diyorlar ki hocam öyle bir... Ya Akın olmasın bir özel araban hepimiz <gülüyor> öleceğiz kardeşim, rahat olun ya. Ölümden geçecek <gülüyor> şey diyecek. Hiç sıkıntı yok. En şeyde, matematik sıfır gibi, neyle çaldan böyle, hep sıfır. Ölüm mi bir şey. Sen nasıl demüyün misin ki ilmi bu kadar çabuk satıyorsun? Çok satan oldu. Onlara bütün ilişkilerim kesti Defin. Yani ben beni niye uğraşıyorum? Ee, İlmı bu kadar çabuk satmıyor. Ya binler kadar zevkli bir şey yok ki yeni bir şey öğrenme kadar. İlişkilerim de beni neyin önemli kriterlerinden biri. Yeni bir bilgi karşısında insan heyecanını ölçerim. Heyecan alıyor sonra dostluk yapıyor. Heyecanlar mı insanlar yeni bir şey duyuncaya, yeni bir şey öğrenince böyle bakıyor bal gibi. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bilgi ya itibar duyuyorsun, heyecanlasın, tenişlasın, kanın kaynasın. Ya, heyecan. Heyecan olmayan adam bu işlerle aşmasın, eşek gibi çalışmaz olsa çabuk yorulur. Ne diyor Tan Çek? Konfutuzi. Sevdiğiniz işi yapın, öyle değil Çalışmak zorunda kalmazsınız. Zaten sevdiğin işi yapsın, çalışmıyorsun ki, yaşıyorsun. Bu senin hayat diye. hayat, davranıyor. Hayatiyetin oluyor. Meslek zaten böyle bir şey. Tuttuğun yol yani bu hayatı. Tabii, hayatından. girdiğin yol demek. meslek evet. Meslekte, içtiğin yer. Sen onu severek yapıyorsan ne içmekten doyarsın, ne yürümekten yorulursun yani. Ben bugün 6 saat ders verdim ve geldim burada bak, sabahları da devam edebiliriz. Yani ilim insanı yormaz ya yani enerjik edilir. <gülüyor> Çalışmamız gerekiyor. Bunu e, hani Putolemi, Mısır e, şeyi kralı Oklit'in elementlerini okuyor. Çok zorlanıyor tabii. Oklit'in elementleri. ders olarak tabii. diyor ki, ya bunun kısa bir yolu yok mu? Diyor. Ne diyor ona Oklit? İlimde kral yolu yoktur. Herkes aynı yöredir. Aynı yoldan gidiyor. Ya kralların yolu diyor ya İlimde kral yolu yoktur. Böyle bir şey yok. Zekaya akla fazla güvenmeyin arkadaşlar. İlmin yüzde doksan dokusu çalışmaktır. Orta ikiye kadar kurtarıyor hocam ben tecrübe ettim. Orta ikiye kadar kurtarıyor evet, zekâde ama sonra olmuyor işte. Ondan, ondan sonra derken, akıl, akıl. Evet. Şey. akıl aşağısına geçmek lazım. <gülüyor> evet. Zeki öğrenci olarak orta ikiye kadar kurtarıyor. Bir kitap okuma ya da bir konuda bilgi sahibi olmak adına çok fazla kitap var ve konunun hakimi değilsek o kitapları tercih etmekte çok zorla yapıyoruz. Hani bir da hatırlıyorum herhalde, yani bir kitabı 10 tane kitap okumaktaysa bir kitabı 10 kere okumak daha iyi. Ama herhangi bir kitabı değil. değil o, işte en o en kitabı. kitabın tercihini ya da o kitabın seçimini o nasıl biraz e, hocamla birlikte, bu işi bilen birlikte yapmak lazım. Şimdi o benim büyük hatamdı. Ben e, üniversite bir sınıfın yaz tatilinde Türkiye'de yayınlanmış tüm felsefe kitapları topladım. Kapandım eve. Sadece Cuma namazına gittim. Üç ay kitaplar hepsini okudum. Özet gibi falan. Sonra bir büyüğüm bana öyle dedi. Keşke onu yapacağına iyi bir felsefe tarihini on kere okursan. Ya da bir sorun çerçevesinde O, o daha üstü bir tabii. O daha üstü. Tabii tabii. Yani öyle boş bir felsefe tarih okumunun da tabii, tabii. bir piyanı yok bir soru etrafı. Yahtenizden bahsederken belki benim bir iş arkadaşımızdır ya yani ben bunlar aslında çok merak ediyorum ama hiçbir bir yok. Nereden başladık dedik? Vallahi öyle bir mesele ki başlamacak bir nokta yok ya. Yani. Yok tabii tabii. Evet. Doğru bir, bir niyet bir amaç bir sorun etrafında okumak ama çok üstte okumak için. yeni başlarken gibi. biraz etrafındaki şimdi bak ilim dediğin gibi tek başına başaracağım bir şey değil. Sen bu benim da benimdir bir etap, bir taraf lazım. Bir şehir lazım Tabii şehir Tabii şehir şart. Şehirde olmayayım da, e, ilmi çevre. Bit, İlmi içeriye. ilmi içeriye, gidip gelmek gerekiyor. Bu işlerin çoğu biraz da şeydir, e, görme ile alakalıdır. E, Allah nasip etti. E, o büyüklerin yani, sonra özel hayatına gelin. Yaşım en geçince böyle e, özel şeylerler var. Yaşlandık ya artık. Ben Amerika'da eğitimliyim, başka bir askeri Evet, başka soru sor. Zannediyorum. A, buyurun, en son 9'a geliyor. Evet. Arkadaşlar Yani bu ki politikordan çok çok iyi bir ödülüyor. Bu yani gerçekten salim, salim, salim, nasıl? Bir Türkün sorabileceği en sorun Çay demiyorum canım. çay Şimdi, koyuyorum. Uçuyorum. <gülüyor> ee, günlük seansiyeti takip etmemeyiz. Dünyadan kopuk eşyemeyiz. İmam Gazze'nin ilkesi günlük siyaseti takip et. Ama kararlarını günlük seansiyete göre alır. Ama bulaşmamız <gülüyor> <biz> lazım. Çünkü onun <gülüyor> ayrı bir dili var. Ve adamı yıkıratır. Ee, tam plana bir işiyle Türkiye öyle bir annedir ki evlatlarına kendisinin dışında başka bir şey ulaşma fırsatı vermiyor. Bu son 200 yılda yaşadığımız bir şey. kasusunu ister istemez hepimizi etkiliyor. Etkilenmiyor demek yalan. Hepimiz etkilenmiyoruz. Bunu askeri düzeye nasıl indirgeyebiliriz? Şöyle kendine bir vazife kalacaksın. Diyeceksin ki ben bu ülkenin yani şu, şöyle okçular tepesi benzetmesi çok yapıldı. O geçtiğimiz nesneden sonra. Fakat kardeşim bir tane tepe yok ki. 70 milyon aynı tepede olur mu? Benim tepem farklı. Ben kendi tepemi <gülüyor> kalmayacağım. Oradan kimse geçmeyecek demen lazım. Böyle kendi bir vazife verirsen çalışma kolaylaşıyor. Ben en önemli metinlerimi bu 15 Temmuz etrafında yazdım. O dönemde yazdım. Bu şeyin düşünce aklısının bütün metinlerini sokağa çıktım. Geldim yazdım. Efendim, şuraya gittim, geldim, geldim. okula gittim geldim, geldim yazdım. Çok sıkıntılı bir dönemde bizim için çünkü üniversite idarecilik meselesiyle meslektaşlarımız sıkıntılar yaşadı. Vazife vereceksiniz kendinize. E, Yaptığınız vazifenin siyasetten daha önemli olduğunu. Hakikat ile siyaseti mukayese ettiğimiz zaman bir siyasetin bir hakikate göre yapılması gerektiğini benim, benim de hakikati ürettiğimi plan gibi böyle kendinize Biraz böyle. <gülüyor> yani bir nevvanterin bir, bir köşesinden orayı çıkartmak, tabii işte tabii. biraz önce başta arz ettim ya, işte bir e, mescit yapılmış, mimari anlamda öyle mesaj çıkaracak, sonra tezinat çizilecek. Yani gidip not defterinde çizmek mesela. Yani Şimdi, bu, bu bile olabilir yani. Bir, bir Türkiye çok zor geliyor. Türk derken etnik olarak değil. Bu kültürün özelliği bu arkadaşlar. Yönetime meraklıyız. Ben arkadaşlara anlatıyorum. Şam'a ilk gittiğimde meslektaşlarımıza yer dediğim Şam Üniversitesi'nde gittim. Profesör dedi ki, insan Bey bir Türk bir defa biliyorsunuz önce. Evet bir defa değil. Peki de bir Türk ilk, bir yere ilk gittiğinde ne sorusu olsalar? Bilmiyorum dedi. Burayı kim yönetiyor? Ben ben de moduyum. Dedim niye? E, el koyacak dedi. <gülüyor> <gülüyor> lazım bakayım? Ben bunu her yerde gördüm. Bu biraz bizim kültürümüzle alakalı bir şey. Anladın mı? Ama dediğim gibi şaka bir yana e, yaptığımız işin de en az siyaset kadar önemli olduğunu anlarsak, bu dediğim gibi bize ağır geliyor. Mesela, klasik dönemdeki ulema için bu hiç sorun değil. Siyaset ne oluyor? Soru duyuyor. Adam içine bakıyor. Hatta ben arkadaşlara derste şey örneği verelim. İki, İslam oldusu savaşıyor Müslüman oldusu diyelim. Her iki tarafta da alimler var. Biliyorsunuz alimler asker alınmaz, savaşmaz. Çünkü adam ölümü düşünmekten öl ölüme gitmez. Mesela Ali Kuşçu'nun ve tipik bölümleri Ali Kuşçu Yaz sıçadan değil mi uzun asal olan savaşta? Oturuyor savaşı seyrediyor, sonra son kitabını yazıyor. Fetih er fethiye er fi i i i i bir kitap. Sadece mukaddim esinle bir yeri boş bırakıyor. <gülüyor> Buyurun, kim kazanırsa adını yazacak. Bu bizim için bir anlisizlik oradan önce. Herkes bunu bilir. Bakın Cengiz Han bile zannedildiğinin tersine bir şey işgal etmediğine oradaki alim ve arifleri yap, haber göndürüp çıkmalar izin verir. Öndürmezler. Yani. Bilgi öndürülmez çünkü. Lazım. Hatta biz bunu yapamıyoruz. Mesela Batı'da ben çalışırken fark ettim. Tam tersi. siyasetle ilgilendiğinde ayıklıyorlar seni bizde ise ilgilenmediğinde bu kadar kayıtsız olur mu canım? Bu kadar bir şey biraz, biraz bizim şartlarımızla alakalı. Buna bir denge bulacağız. Hiç ilgilenmemek doğru değil. Bana da çok alır gelir. Ama bir ayak vermemiz lazım. Yoksa vaktimizi çok alır. Şu belki biraz daha dengelisiyiz, çok itidarlı konuştunuz. De kaydamamız da şu dönemlerde gerekiyor, tam da bahsettiğiniz sebepler dolayı. Bendeniz 2010 yılında şey sormaya başladım, ya bizim edebiyat ilişkisi kuramımız var mıydı, ben mi bulamıyorum diye. Sonra baktık ki yok, niye yok çünkü estetik kuramımız yok. O olmayınca edebiyat kuramıydı. Bu meseleyi, mesele dindim, işte bırakıyorum, ediyorum. Bir tüccar, iş adamı, bir arkadaşım, hiç de şey yok. Yani Kendin öyle der, Hiç benim okumamda falan, okumak var da yani bir alim değil. Dedi ki neyle uğraşıyorsun? İşte bu estetik bilgisi falan. Anlattım biraz ne? Eksiklik var ve modern zamanda biz neyindik? Dedi ki bir dakika dedi, şimdi sen böyle söyleyeyim ne dedi, siyaset geldi aklıma benim dedi. O zaman dedi bizim dedi bir siyaset felsefemiz yoksa bugün dedi, çağdaş, Müslüman ve siyaset felsefesi ortaya koyamıyorsan. Bu yaptığımız siyaset falan batıl yani değil mi dedi. Çok hızlı <gülüyor> <uzun> gitmiş. <Hayır. gülüyor> ama çok zeki bir adam. Evet. Bitlisli bir şeydi arkadaşım Hemen hemen zekayla oraya geldi yani çok iyi bir zincirleme bir şey kurdu. Durum bu arkadaşlar o hocam çok muhteşem konuşuyor. Ne siyanzeti yani o ucuz hamleseden öteye gidemiyoruz biz. Yani ilim yok, irfan yok, sanat yok, kültür yok. Bir uyduruk bir medeniyet dapsı var. Onun da dapsı var sadece. Bir daha maset var. Yani o siyasetten bin bilhassa uzak durmak lazım. Benim şahsi zaten, bir türküm bu. Böyle yani bir siyaset. Zaten işin yani. e, ayrıntılarını bilmediğimiz için, buyurun dediklerinde piyasanın dışında bir şey yapamıyoruz. Ben sabah Dizayn Üniversitesi zannediyorum. İyi bir kampüs yapalım dediler. E, bu konuda iddialı muharze kendini için imanını topladılar. Sizde. ya Bunu herkes çiziyor. E biz bunu öğrenmiyoruz. Başka bilmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hamasitine gelince yapıyoruz. Ee, biraz buna benziyor. Ee, İki tane sözümüzü kestim. Yenicecik e, kız var Başakşehir'de anlattık biraz konuşuyor. Dedi ki biz mimari okuyoruz. Ama sizin dediğiniz gibi benim mimarini mi? biz görüntülerini bile okumda görmüyoruz. Ne İslam mimariniyle bahsediyoruz. İşte zahmetli Turgut Hoca. Ben kendisiyle hakikaten bir Çok büyük bir adamdı. Bazen büyük adamları da görmek lazım. Ben iki büyük adam gördüm şimdiye kadar. İlimi ilk işe söylüyorsun. Bir de Ahmet Turp Çansel Bir de Mehmet Yençoca Anadolu'nun varsin. Büyük insan olarak hatta sif seyretmek yeterli insan'a güç veriyor. Şimdi Turp Çansel hocam bakın biraz önce sana arkadaşımız için söylüyorum. Büyük işler yaptı. Karşılık buldu mu? Bulmaz çünkü niye? Ortam sahipti yani. En çok karşı çıkanlar kim oldu? Bazı yalan Ben şunu duydum Ankara'dan arkadaşlar. Turgut Çansa'da e şu cümle söylendi. Ben yaşadığım müddetçe bu projenizi gerçekleştirmeyeceksiniz. Gerçekleştiremeyeceksiniz. Buraya ben gelmeyeceğim ya. Diye kişiyi de <gülüyor> Ama bu arkadaş mikrofona geçtiğinde İslam mimarısı bizim genelsel mimarımızla konuşur. Ben bir yazı yazdım. Bülbüller niçin karnıza şakır? Orada bunun cevabı var. E arkadaşlar, şu anda devlet yönetim benim arkadaşlarım ve öğrencilerim bir kısım. Ne yapıyorlar? Şimdi beni oraya geçecek mi? Ha, diyeceksin ki insan fazla, sen gelirsen aynı şeyi yaparım. Yok ki başka, önü yok. Sen de aynı şeyi yaparsın. Bu meselede de yine konuşuyoruz. Bizim e, yazar şairlerle de artık, tabii beğenmeyi öğretimden dolayı. O da da çalışıyorum. Biz siyaseti eleştirirken, çünkü şuna bir bakmak lazım. E, siyaset sınıfı. ilmiyenin yani e, ulemanın, müdeva'nın altınları bir sınıftır aslında. Evet. E, oradaki asıl yüksekliği irtifayı veren entelektüel seviyedir. E, bizim e, fikri anlamda ne ürettik ki siyasetçi neyle yetiştikler? Bizim, ne bizim yani? tenkibimizin en iyi kurduğunu şu an. İşte bakın Katip Çelebi, 1640'tan kendi toplumunun neşlesini yapmaya kalkarken çok ilgili bir şey Önce bir tespitte oturdu. Oturdu diye bir eserlerdi. Sur, yavul, usul, evi eser yazdı. Bir döküm çıkarttı. Durum nedir? Sonra oturdu, izah, okul yazdı. Bir sürü. Önce bir tespit yaptı. Sonra bir teklifte bulundu. Sonra tenkitliği yaptı. Bizim şimdi ne de dahil? Tenkitlerimiz, eleştirilerimiz, şimdi yapılanı eleştiriyoruz. Ya Biz, ben ilkokul 5'ten beri bu işlerin içerisindeyim baban dolayısıyla. Babam siyaset uğraşanlar eleştiri eleştiri ama sonra fark ettik bu eleştiri yapamadan hiçbir teklifi yok. Çünkü tespitleri yok çünkü. Biz de aynı durumdayız. Yani onun için pek de kızmıyorum bu arkadaşlara, mimaride, sanattan, şiirde, siyasetli iş yapanlara. Çünkü e dediklerinde biz ne yapacağız? Onun için teklitlerimizi, eleştirilerimizi bir tespit ve teklif hani eleştiriye denge olarak bir tespit ve teklif şeyi dalsın. Mesela bir zan. Yok o bizden. Onun için ezber oluyum, çok eleştiren bu yıl geç diyorsun sen yap, aynı şeyi yapayım. Vaktim bir şey yapmıyor yani. Bu ticarette de böyle, politikada da böyle. Bizde tabii din dilimizin, kullandığımız din dilinin çok arkaik olması da bu alakalı. Yani e, tüm, bunu televizyonda da söyledim, çok kızdım bana ama Türkiye'deki İslami düşünce 15-25 yaş arası. Evlenip iş hayatına hayat atılması, hayat atıldığı da bir çünkü ona karşı bir dil geliştirmedik. Yok ki. Heyecan yani. Bunu yavaş yavaş kurmamız lazım. Evet, neyse nice, bu sorunları biz burada tek başımıza çözemeyiz. Yok. Evet. Hepinize tekrar geldiğiniz için, teşvik ettiğiniz için, yenilmez ağırlığınız teşekkür ederim. <gülüyor> Suçlu insanlık tisede affamak iyi akşamlar dilerim. Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Iıı ee,